Dağların esamesi okunmaz, betedilmemiş feza. Omarlar yok, mikrofon yok. ...neler doğar demişler. Boşuna mı bu sözler? Geceler doğum kontrol hapı almaz. Doğurgandır geceler. Bir güne bak bir bugünle hey yedi günler hey. Arz bitti, buz bitti. Bir dönem bük baktık ki dostlar. Olduğumuz yer değdik. Türk seyircisinin operet sahnesinde duyduğu ilk melodiler... ...Şu Hacıhan Efendi'nin deblebici horrorudur. Daha sonraları Doktor Sufih, Zade Ali Rıza... ...ve İsmail Hakkı Beylerin operetleri birbirini takip eder. Viyana ve Macar operetlerinin o devirdeki Türkiye mümessliliğini de... ...Sarışın yakışıklı bir genç yapardı. Cemal Sahir. Ferah tiyatrosunun karşısında iki büyük sobanın ısıttığı salonda... ...perdesini açan Sahir opereti büyük rağbet görmüştü. Takvimler o tarihte 1924 yılını gösteriyordu. Cemal Sahir ve Nuvar Hanım'ın en tutulan temsillerinden biri de Emerik Kalman'ın Çardaş Fürst'in. Biri Edwin, öbürü Silva rolünde bu opereti yüzlerce kere oynadılar ve oneste operet zevkini aşıladılar. Daha sonraları Muhlis Sabahattin ve dolayısıyla Süreyya opereti Türkiye'de Türk operetçiliğinin öncüsü oldu. Ekrem Reşit, Cemal Reşit Rey kardeşlerin müzikalleri de bu türün yeniden geniş seyirci kitlelerine yayılmasına yol açtı. Efendim uzun bir süre unutuldu bu müzikaller. Sonra 1958'de baş buldu. Dorman tiyatrosunun sahneye koyduğu Sokak Kızı İrma'yı ve hele onun baş oyuncusu Gülri Sururi'yi alkışlamayanımız kalmış mıydı? Yinin cekası, banka kasası ve bol parası. Yasama gelince cebin delik. Bu ne delilik? Seni zenginleten onun parasıdır. hayali de yeter, maksat para olsun. Madem bir elinonda para var, açılı açılı rabbin kadar. Herkes para ister, işte onu bil. Geliyor aray hemen bir dar uçuk gider helal isim, bu er, orada para var aşır aşır da bir kimler olur sat sat kimde olur Turistlerde, joni'larda, avcılar gibi beş parasız olur, başka suç çalışır, bizde olur da para var. Aşağı bildiğin kadar. Sen bir sicimle beni çeyreklik balon gibi. Ya bir gün akşam özelik kaçıp gitsem elinden. Ah di don di sanki köpük. Ah di don di don sanki çürük. Seni görsen ben dön baba dönsen ben dağını desem ben di don didon. Kalbime derdin getir garson. Rokete ben, güneşe varsam ben, Aşkın peki olsam Müzikaller günümüzde de gösteri sanatlarının en sevilen türü olma özelliğini sürdürüyor. Üstelik günümüzün sevilen müzikalleri yalnızca oynandıkları ülkelerde değil tüm dünyada tanınıyor, seviliyor. Plakları, kasetleri, klipleriyle olay oluyor adeta. Yıllarca süren damdaki kemancı, hair, sound of music modasından sonra bütün dünyayı saran bir evita modası yaşanıyor 90'lı yıllarda. try Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word. Kümafo. Aleyküm Ve aleykümselam. Seni adın ne? Hüseyin oğlu Hasan. Ya senin? Hasan oğlu Hüseyin. Ben buna babamın bunalıktır bela kurban oldu. Seni cahilsin burada böyle. Sultan Süleyman Efendi'mizin serden geçtileri böyle giyinirler. Anladım. Sen fasıngaya geldin mi yana ya. Neler saçmalarsın sen bire kodoş. Biz. Futuata geldik buraya. Kim getirdi seni? Serdar Ekrem Kara Mustafa Paşa. Bu yeni bir turizm ajansı olacak. Biz gelmeye nehirle geldik. Gormuş icabı, atız yakmış Sen toptası bir marhansinden boşanmış bir divanesin galiba. Yok babam boşanmadım vallahi. Beş çocuğum var. Çocukları Fosulya gidirler. Ulan sen benimle dalga mı geçersin bile sevsen? Ben şimdi senin aklını başına getirmesini bilirim. Uy! Ulan dur babam, elinde bir kazan çıkacak. O pala keser ya. Niye böyle Ne Sen hiç tarih kitabı okumadın mı? Piyade gülbağa çekip kuvveti bazuluğu edip yürüdüğünde... askeri Sipahiyan kanatlanıp... ...Kâfiri Mahkuru dört bir yandan ihata eylediğinde... ...sen neredeydin? Tophane'de iş ve etçi bulmak kuyruğunda kuyruk kaydı. Sen neredeydin? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün... ...dev gibi bir orduyu yendik. Biz atı da tarlayı da sattık... ...kendimizi buraya zor attık. Okumaya yazmaya da fırsat bulamadık. E ne diyorsun baba? Ben atı matunadan su içirmişim. Ben ömrümü bir kuru ekmek peşinde geçirmişim. Ben bir vakitler bu şehri tir tir titretmişim. He ben şimdi bu şehirde soğuktan tir tir titrerim. Niye? Onların bizimkiler misali çini sobaları vardır. He, ha, bizim hayım sıcak olmuyor, sıcak kalorifer bile vardır. Niye üşürsün o zaman bira da bekar? Kıtasızlıktan babam kıtasızlıktan, domuz eti diye hiç et yemeyiz, protein almayız. Tüh, senin aklına Hasanoğlu hiç eğil. Niye babam ya? Biz koskoca Viyana seferinde ne yedik sanki? O domuzluğu bu değildi, deyu seçmeye kalksak ...biz düşmanı kırmadan açlık bizi kırardı. Uy, olur mu ya günahdır be? Tabur imamı, memlekete döndüğünüzde ağzınızı çalkalarsız... ...günah yazılmaz diye fetva vermişti. He, tabii. Siz seferizsiz. Kazaya Biz Düşmanı yedi cihanda kesisiz. Size günah yazılmaz. Ama biz öyle mi kurban? Biz de gelmişiz, buraya çöpçülük ediyiz. Öyle niye geldin buraya? Çalışmaya, para biriktirmeye babam. Türk senin aklına! İnsan gavuriline ancak fütuhata gelir be kardeşlik! E ne yap baba, memlekette işler ayaz, iş bulsan da parası yok. Burada ne iş görürsün? Çöpçülük ederim, onun bunun çapını süpürürüm. Ayda beş bin şilinger. Hay senin sülalene ceddine! Ulan niye kızıyorsun baba ya, beni bu halebe mi düşürdün? Deli! Aslında kabahat sende değil. Aslında kabahat... ...kimdedir, onu ben de bilmiyorum. Çünkü ben de fütuhattan okumaya yazmaya fırsat bulamadım. Ama gene karıma dokunuyor Hasan oğlu Hüseyin. Kibirde, azamette, ne dersen de karıma dokunuyor işte. Niye dokunuyor abi? Çalışmak ayıp mı? Çalışmak ayıp değil. Değil de hiç değilse Viyana'ya gelmeseydin. Benim bayrak diktiğim yerde sen çöpçülük etmeseydin. <gülüyor> Efendim şarkılar kadar bir devrin zihniyetini hiçbir şey yansıtamaz. Hep malumunuzdur ki şarkı güftelerinin bir kısmını devrin ünlü şairleri kaleme almışlardır. Mesela Ahmet Rasim Bey'in güfteleri hala kulaklarımızda hoş bir sedadır. Şimdi hececi şair Orhan Seyfi Orhan'ın önce şiir, sonra da Ali Rıfat Bey'in bestesiyle şarkı olarak çok sevilen bir güftesi. Tereddüt. Tereddüt. Bu üç heceli kelime o zamanki toplumun aşk sektörünün ana temasıydı. Çekingenlik, alınganlık, kılı kırk yarışılık. Toplum koşullarının meydana getirdiği bu konteksler üstelik o devirlerde nezaket, zerafet ve de meziyet sanılırdı. Üstü kurutu tabii. İşte şu gördüğünüz şık ve zarif bey o devrin tipik aşık örneği. Adı Sermet Daniş'tir. Ne hikmetse bu devir gençlerinin adı hep böyle feceati romanı kokar. Efendim bunlar bir kuşaktır ki akşam Darül Talim'in musiki konserini dinler. Gece Garden Bar'da Macar Malesini seyreder. Cuma günleri cuma namazını eda eder. Ama perşembe geceleri Novotny'de ya da Cengyo'da kafayı çeker. Yani fesle ve şapka arasındadırlar. Ne tam Alaturka ne tam Alafranga'dırlar. Nihaben faslı gibi ikisinin ortasındadırlar. Bu tiplerin idealindeki kadının adı da pervin, neviz ya da ruhsar olacaktır. Saral haten acaba söylesem darılmaz mı darılmak adeti bilmem ki çapkının desem ki ben seni Yok leması ki dede dede Niçin bu ne ki dede dede ki ben seni çok ya konuşmaz, derin çı De reng bu çektimi ne suç edine yer alsa Gösem <Gülüyor> ki beni seni Yer kızar bilirim Tereddüdün acaba Dedinden azı elin Müzik <Gülüyor> Desem ki ben seni pek De bugünün bir şairinin Altan İrtel tarafından bestesi yapılan bir şiirini sunuyoruz. Bu şairin de adı Orhan ama Orhan Veli sevgili Orhan Veli'niz. Türk şiirine tabiiliği zorlamasız şiiri getirenlerden biri belki de başlayacağız. Merhaba siz kimsiniz adınız nedir? Dalgacı Mahmut. Ne iş yaparsın Dalgacı Mahmut? Dalga geçelim. İşim gücüm budur benim. İşim gücüm budur benim. Gövdesini boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. İşim gücüm budur benim. Yüzünü boyarım her sabah Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi Deniz yırtılır kimi zaman Bilmezsiniz kim diker Ben dikerim Bir baş düşünürüm, başımda bir bile düşünürüm. Mibemde bir ayak düşünürüm, ayağımda ne halk edeceğimi bilemem. Ne halk edeceğimi bilemem, ne halk edeceğimi bilemem. bilemem. Şimdi de şiirimize bir göz atalım. dünden bugüne o da ne kılıklara girdi. Divan şiiri cafcaflı müzikal, servet-i fünun şiiri gene sun'i arussal... ...hececiler daha Türkçe ama duygusal, cumhuriyet devri şairleri ise alabildiğine gerçeksel. Siz kimsiniz kızım? Bezme Alem Valle İnaz Sultaniyesi kısm 3. Sınıf 1. Şube müdavimlerinden 455 milyar insan Fahriyettin. Ne istiyorsunuz peki? Edebiyatımızdan şiir numuneleri inşa olunacakmış de ...Müdüre Hanım mektebi temsiliyle beni gönderdiler. Aferin yavrum. Hadi söyle bakalım. Bahar terhan eder. Sabah eser gusülü terkimişki aşkelanidir. Fısıldışır süküt eder. Bu bir güzel terhanidir. Öter hazarname gel ki çevki gibi bahanidir. Öter öter öter öter. Bu en güzel terhanidir. Şimdi de hececilere bir bakalım. Buradan geçti mi? Kim? O Kim o? Hayatımın en büyük saadeti ve de en büyük felaketi Serhunde. Bilmiyorum görmedim Sakın yalan söyleme Atlatma beni sakın Siz deli misiniz kuzum? Geçmiş Buradan geçmiş Bak bak bak bak bak. Ben kokusundan tanırım Anforgedebol kullanır Ben sigara kokusundan başka koku duymuyorum Geçerken yanında kim vardı? Siz kimsiniz? Kocası mı sevgilisi mi? Orası sizi ilgilendirmez. Peki necisiniz kuzum ne iş yaparsınız? Onu kıskanırım. Ömrüm onu kıskanmakla geçer. Gece gündüz onu kıskanırım. Ha, kıskançsınız yani. Belli oluyor mu? Bu mu? O kaybol. <gülüyor> sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bilirse cana yakın. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Dilerim ki karıdan sana açık kucaklar... ...bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar... ...sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Allah belanı versin Ferhunde. Yürü lan, yürü. İşte 1920'lerde de şiir böyleydi. Erkek ne derece kıskançsa o derece ihtiraslı olduğunu sanırdı. Oysa kıskançlık karşısındakini değil insanın kendini ne derece sevdiğini gösterir. Buna tıp dilinde megalomanya diyorlar. Ben ha, bana ha, benim gibi bir insan, benim karım, benim sevgilim, benim erkeklik şerefim, benim erkeklik haysiyetim hep ben, ben, ben, ben. Başka laf yok. Oysa bugünün kalender şairi... ...bakın dünyayı anlatırken... ...kendini nasıl silmesini... ...daha iyisi harcamasını biliyor. Güneşe bakma... ...gözün bozuluğu... ...gözlük takıp bakma... ...güneş bozuluğu... ...renkler... ...hızla kirleniyordu... ...birinciliği beyaza verdiler. Milli sporumuz güreşe gelince... ...koca Yusuf'tan... ...Adalı Halil'den sonra... Avrupa'ya Türk gibi kuvvetli sözünü bir kere daha ispat eden namalıp güreşçilerimizi nasıl unutabiliriz? Ve de onların parlak tuşlarını radyolarımızdan bize ulaştıran Türkiye'nin en sempatik, en popüler sesini sevgili Eşref Şefii nasıl konu dışı bırakabiliriz? Muhterem dinleyenlerim, müsabakanın ikinci yarısının hemen başlarında Seyit Ali Ağralı İsteciğe sağ kolunu verdi ama İsteciği almadı. Seyit şark gündesi deniyor şimdi. Ya olmadı olmadı İsveçli güzel bir kılçık atarak bundan da sıyrılıverdi. Herhalde manajerleri ikaz etmiş olacaklar ki... ...bizim Seyit'in hiçbir oyunlu yemiyor efendim İsveç'te. Efendim manajer deyince aklıma geldi. Ben e, Paris'teyken e, Demsey'le Karpanti'nin maçından hatırlarım. E, Demsey o zamanlar böyle... Sırım gibi bir boksör yani sol apar kutunu bir vurdu mu e Allah sizi inandırsın e, öküzü, yani. öküzü devir yani öküzü dev ki ise çevik sempatik bir Fransız iyi görüşüttük efendim bana adi der. Cartier'den de bir meyhanesi vardı sık sık giderdim. Bazı müsabakalardan evvelde ...benden fikir sonardı. Ben şimdi Carpentier ile Demsey'in maçından Carpentier'in sol apar kutunu çok yani Allah sizi inandırsın muhterem dinleyendirin. Ee, o şalkey tabi tabii ne dolsa koskoca vücudtini sol apar kötü bir yediğinde demseyden şöyle havalanıp da sırt üstü bir vurduydu ringe Hiç vurdu da bugünkü gibi göstermiyoründedir. Ben bak Şal dedim. He Kalpantiyem kutu Şal derim. Şal Ben bak Şal dedim. Sen adama daima sol profilini vereceksin. O zaman onu sol apar kutu seni bulmaz. ...tatvik etti yani benim verdiğim bu taktiği. E kazandı mı mı Hayır kazanmadı. Ama ne da olmadı. Sayıyla verdiydi Sonra da soyunma odasında boynuma sarılıp... tümer solaya Yani sen kurtardın beni abi. Gibi yani diyeceğim o kefenin efendim... E, ...iyi bir akıl hocası, iyi bir manejör... ...bazen rakibe oyun imkanı verdirmez efendim. Mühim şeydir bu manejörlük. <gülüyor> Efendim benim biraz boğazım kurudu. Müsaadenizle sütümden iki yudum alayım. Sonra gene devam edelim nakletmeye. Evet. Evet efendim ne anlatıyorduk ki biz? Ha, Hamsi'nin iyisi ahır kapı fenerinin üç mil açığında yakalanır. Şimdi geçenlerde bir muhterem dinleyenim benden mektupla soruyor efendim. Diyor ki kumda yatıp da tek gözüyle bakan balık hangisidir? Şahane <gülüyor> şiddetim. Kulda yatan pek çok balık bilirim ama... ...hiç böyle tek gözüyle bakanlar rastlamadım efendim. Bilemeyeceğim. Hani belki vardı da ben tesadüf etmedim. Bilemeyeceğim. Evet böylece bu sualinde cevabını vermiş olduk. Efendim şimdi... Seyit Ali Ağralı da İsveçli... ...böyle birbirlerinin etrafında dolanıyorlar. Birbirlerine oyun tatbik edebilmek için. Horozlanıyorlar birbirlerine. Öyle tabir edilir güreşten. Horozlanmak derler. Ha. Ne no. Seyit çift aldı efendim. Seyit çift aldı. Aa, yok tek dal, Tek daldı. Affedersiniz. Tek daldı. Tek daldı. Aldı altına ispeçliği bastırıyor efendim. Bastırıyor bastırıyor. İsveçli köprü de efendim. İsveçli direniyor. Seyit bastırıyor bastırıyor. E, bu köprü artık yıkılır efendim. Yani Güneşçin'in köprüsü yıkılır. Yanlış anlaşılması. E, zaten az kaldı bakayım. Beş santim kaldı kalmadı. Aa, oldu, oldu oldu oldu oldu hakem ol ol. Tamam. tamam efendim tamam zaten hakem de tuşu verdi efendim. Evet efendim musabakanın ikinci yarısının şöyle böyle üçüncü dakikasında Seyit Ali Ağralı İsveçli rakibini tuşla mağlup etti. Efendim ben daha evvel seydi e haber göndermiştik Musa sonra geldi. ...radyolarının başında dinleyenler ne... ...iki çift laf edersin diye... ...şimdi onu bekliyoruz efendim... ...Seyd beni kırmaz gelir mutlaka gelecektir efendim... ...bekliyoruz Seyid'in gelmesini efendim... ...ah geldi efendim geldi... ...Seyd Ali Ağaralı geldi efendim... ...eh merhaba merhaba... geldin pehriban... ...gaza mübarek olsun evladım... ...estağfurullah estağfurullah estağfurullah... ...efendim bu Seyid Ali Ağaralı'yı tanıyanlarınız tanır tabii... E ...tanımayanlarınız da herhalde gazetelerdeki resimlerinden falan bilirsiniz... Seyit efendim böyle kara karayağı sırım gibi bir Anadolu çocuğu. Yani bir hem ya yok efendim bu çocuğa. İyice ödüme, iyice ödüme. Seyit evladım, gerçi ben senin Musa Bakanı naklettim ama... ...dinleyenler biraz da senin ağzından işitmek isterler değil mi? Hadi anlat bakalım bize Musa Bakanı. Şimdi el be aslında... Evlat, evlat. Mikrofona, mikrofona. Şimdi el be aslında güneşi bırakmıştım. Yaşlandıktı güneşi o sonra bir arazi meselesi vardı İstanbul'a geldik arkadaşlarla görüştük mümlekete dönerken de kalaçlarda bir arkadaşla karşılaştık dedi ki sen yerine müsabıkaya girecek adam damdan düştü bacağını kırdı sen girelim dedi ha. ben de girelim dedim öyle girdim ha, yani sen zuhurattan girdin müsabakaya müsabıkaya bir koridor vardı koridordan girdim ha, yani diyorum ki hani, öylesine tesadüfen girdim müsabakaya diyorum ha. Tabii, benim, idman vaziyetim de çok iyi değildi ha. o bakımdan Biraz kilo fazlan vardı. Kilo fazlan vardı. Ne kadardı fazlalık? 27,5 kilo fazlan vardı. buçuk kilo. <gülüyor> hmm, çok yahu. Epey zor olmuştur o kadar kilo vermek değil mi? Böyle anca fin hamamında falan tabii. Bana bilmiyorum. Bizi bir hamama sordun lan. Ben etrafa baktım filmin yoktu. Oğlum fin hamam. Fil değil fin hamam. Evet ben... Hamamı biliyor musun? Hamamın sahibinin ismini bilmiyorum tabi. Efendim yani fin hamamı hani... ...böyle adamı böyle cendere gibi bir şeye sokuyorlar hani böyle... ...boharlar, tel etiyorlar, tel etiyorlar, ...hah işte ona fin hamamı derler. Tabi zaten hamama giren teller. Evet, evet, evet öyle bir tabir de vardı bizim dilimizde değil mi? Evet. E, e, peki sonra... Nasıl? Sonra sabaha gün sabaha... Hı. Celal hoca, bizim antrenör hocamız Celal hoca... Hı. ...bana dedi ki gönlüm seni sayın sana çok güveniyorum dedi... ...arkanda Türk milleti var dedi. Taban alframda Türk milletinin olduğunu görün düşünün görüncene dek düşünün cene şey böyle şey oldu ee, şevke geldi şevke geldi yok şevke gelmedi ben te baş baş çıktım yani oğlum yani maneviyatın yükseldi evet öyle bir şey oldu binler evet. geldim bir baktım binlerde adam bir bana basıyordu adam bir salam bakıyordu, bakıyordu? her rakibimiydi o senin, rakibim rakibim Evet ben de sordum merak ettim Kim bu herif dedim rakibin dediler Tabi rakibin olacak oğlum başka kim olur Adam giymiş güneş bayosunu çıkmış senin karşısına Binder kim olacak rakibin Olsun Tabii. ben garantiye almak için sordum Belki oradan geçen adamın birde oraya çıkmıştır Mımıştır diye sordum Sen gene değişti, ihtiyatlı davrandın yani İhtiyatlı davrandım rakibin dediler ben bindere çıktım Ben ona baktım O bana baktı ben ona baktım Ve Fransız bana çok ters bakıyordu İzkeçti İzkeçti o mu? Fransız ben yanıma yaklaştı. İspeçti senin yanına yaklaştı. Fransız ben yanıma kadar geldi. Burnumun dibine kadar geldi. İspeçti oğlum ispeçti. Senin <gülüyor> geldi diyorsun da ben anlıyorum. Sen neyse devam devam. Yok adam Fransızdı. İspeçti, ispeçti. Fransızsız Fransız, Fransız. ispeçti oğlum Adam ispeçti. Derken Fransız bana bir el el sattı. Yani İsveçli sana bir el el sattı. Ha? Ben güneşliğim el Fransızdı ya. İsveçli evladım? Nereden çıkarıyorsun Fransız olduğunu? Peki Türkiye Fransa güneş milli müsabakasında İsveçli de bok yiyor. Hay Allah'ım. Ya Fransa bu sabakasıydı değil mi evet. e Ben geçen haftaki bu sabakayla bugünkü karıştırdım <gülüyor> Neyse ne yapalım Zaten dinleyenlerde al e, alışıktım beni böyle karıştırmalarımı Onlar anlamıştı Sen devam et devam et ee? Peki sen adama niye ispeşti Efendim bir yanlışlık oldu evladım Hata ne Ama sonra düzeltti Neyse Önem yok sen devam et Sen düzelttin de adama başta niye ispeşti Evladım zuhur eseri oldu diyorum yahu Herkes yapar bir hata değil mi Ben de yaptım bir hata Ne var bunda Hatasız olmaz tabii. Sen bütün Fransızlara ispeşt mi dersin? Ya hableveli hükümete oğlum. Sen bu adamı geldi mi? Geldi. Sen şampiyon oldun mu? Oldu. İşte bu kadar, İşte bu kadar canım. Adam ister ispeştli olmuş, ister Fransız olmuş, istersen Patagonyal olmuş. Ne fark eder ki? Yok adam Patagonyal değildi, Fransızdı. Oğlum, ben de biliyorum adamın Patagonyal olmadığı Lafın gelişi söylüyorum canım. Ah evet ha. Belki de Melasta. İb'adan çık almış bir adam belesi. Yok, isbestiği biraz ağrıyordu. Bak Ali. Pekali. İsbestiği de ağrılı Ama muhtemelen Fransız olan bir adamla güreşti. Oldu mu? Anladın mı? Anlamadım biraz. Yok, bunu anladım, anladım da. E neyi anlamadın? Ya ben başka kişiyle güreştim, onu anlamadım ben. Yani. evet biraz kalabalıkça bir adam. Kalabalık bir adamla güreşti. Birisi, ha kalabalık bir adamla güreşti. Ben daha bunun üstüne gittik, ömürleri karşıtı biri kaldı. Heh, sen onunla güneşiyorsun şimdi. Ama o Fransız'dı. Peki. Değil, de. Fransızdı be adam Fransızdı. Ben güneştim adam Fransızdı. Ve adam böyle yan yana geldik. Hı. Böyle baktım. Buna anladım ki kaçakçı. Aa evet doğru doğru. Adam çok, kaçak, çok yok, kaçak Yok güneşiyordu. Kaçakçı kaçakçı. Tabii tabii yani kaçak güneş bir kendine tarz edilmiş bir güneşçi. Adam kaçakçı abi kaçakçı. Nasıl kaçakçı? E ben bir yanına gelince mayosun içinden. Amerikan sigarası çıkardı buradan da viski çıkardı bana veriyor. Allah Allah. Tabi. Ulan dalga mı geçiyorsun eşyalo eşeklerim ben onları aldım kaldırdım attım. Öyle kaçar. Yani müddeti hayatımda hiç kaçakçı güreşçi görmedim. Evet. Yani ne kaçakçı güreşçi gördüm ne güreşçi kaçakçı gördüm. Hayır. Ben güreşçiyim kişi bir kişiydim. E tabi bir kişiyim. Sen öyle demiyorsun. Ne? Ne diyorsun sen? Güreşçi kaçakçı. Bir. Ya da kaçakçı güreşçi neyse. İki. İki. Işte. Ez, <gülüyor> Sonra, sonra ben adamın üstüne gittim. Ben adamı altıma aldım, ezmeye başladım. Ezdim, ezdim. Burda oraya kadar ezdim. Ezdim. Kaldırdım oradan da buraya kadar ezdim. Buraya gelince adam dedi ki, oh abi, aman ellerin derk ölmesin, ayakların derk ölmesin. Ez, ez. Oh, oh dedim. <gülüyor> Şu maşa adam seni <gülüyor> ayya bezetti zaten. Oğlum yukarı bakmıyordu olabilir. Olabilir. Eee <gülüyor> sonra iyice ezdi adamı. Adamı çok helâ ezdim Altıma aldım. Pestilini çıkardım. Pestilini çıkardıktan sonra ben adama şöyle gel çekildim. Şöyle bir şey yaptım. Çekildim. <gülüyor> ne yaptın öyle? Ha, <gülüyor> çift aldım. Çift aldı. Ha. Ben önce çift aldığını zannettim sen biliyor musun? Ama sonra düzelttim. Ben tek daldım. Önce yanıldım çift aldı dedim. Sonra düzelttim hemen Seyit Tektağım. Oraya kadar olanı ben naklettim zaten. Sen gerisini anla. Ya sen bu misafakların içine sıçmışsın ha? Efendim insan hata yapıyor yahu. Gözdür bu aldanır çocuğum. Kimi zaman çift görüyor kimi zaman tek görüyor insan Ne var burada biz de bir hata yaptık sonra düzelttik. Peki sen acaba niye başla ispatladın? Allahım ya hayır yahu unut Ortuka'nın onu artık geç. Geç onu geç. Geç Geldin adamı tuş, et, tuş etmeye çalışsın şimdi. Tamam ben aldım her şeyi. Aldın. Ben birden bile kapıtım kaldırdım. Aldım kurt kapanla. Aldım kurt kapanla. Ha. Haberi yok cenninin gönülleri bun kapanla. Ha. Ha. Yani güreşçi ağzıyla ben adamı sonunda tuş ettim demeye getiriyorsun. Güzel güzel. Şimdi evladım bak böyle bu samıkalardan sonra şampiyon olanların millete bir mesaj vermeleri de usullendir. Değil mi? Hadi şimdi güzel güzel bir mesaj ver. Millete. Ben Alhamdül Türk mületçil olarak... Hı. Sigretini hissedemekten şampiyon oldun. <Gülüyor> Kubuğumdan, büyükler ellerinden, küçükler gözlerinden öperim. Anam babanın ellerinden öperim sen. El işte bizim 400 kağıt ne oldu ya? Bekliyoruz ya, kap bu sohbetten alacağız. Göndereceksin, gönder şu para ya. Oldum seyit, eniştesi dört küs geldi, nereden bahsediyorsun yahu? Ya eniştemle bir aziz mesajı var, dört küs geldi, göndermedi. Bana hala göndermedi, onu Anladım söylüyorum. Anladım ama evladım Sen millete mesaj vereceksin yahu. Enişte ne dedi ki? Ama ben eniştem iyi adamdır, milletten sayılabilir. Gayet tabii senin enişten de milletten sayılır. Senin enişten de bu milletin bir ferdi. Ama eniştenin derdi seni mi geldi? Allah Allah. Bana ne yahu senin enişten de? Sen vermem eniştene düşman mısın? Ne münazimet. Adam bugün parası yoktur ya. vermez. Yarın durumu düzelir verir. Elbette El El kalmaz bir Allah. Elbette mi? Malum ama... ki böyle düşünüyorsun. Adama niye boş verdin? Vermeseydin Allah Allah ben hiçbir boş vermedim yahu. İstemiyorum. Enişte parayı gönderme. Ne yaparsa ya. yapsınlar ya. Evladım nerede? Vatan sağ olsun. Ha. Değerli izleyiciler geldik sporumuzun ve de sporumuzun güreşinin bugünle. Bu ata sporu bize atalarımızdan yadigar olduğu halde son zamanlarda nedense bu konuda pek başarılı olamıyoruz. E bunun sizlere sunmayı e, sizin gözünüzün önünde her şeyi konuşmak olarak seçtik. E, bunun bazı da malum haliniz e, açık oturup denilen bazı oluyor. Bu açık oturum ülkemizde son zamanlarda moda olmasına rağmen... ...çok gelişen bir dal, gelişen bir baz biliyorsunuz. Atık apartman toplantılarından biraz daha ileri gitmeyi... ...bu sayede öğrendik sanıyorum. Herkes birbirinin kafasını gözünü yarmadan... ...efendice konuşuyor. Faka garip cinaslar, atıflar falan göndermeler oluyor ama... ...onlar da zaten demokrasinin bir gereği. Biz de huzurlarımızda Türk güneşini... ...böyle bir açık oturumla yapmak yerine... ...son zamanlarda... Gınağı da getirse yeni moda olan açık oturumun bir gıdım ötesine geçelim diyerek bir sohbet toplantısı şeklinde yapmayı düşündük. Ve de bu açık oturumumuzda, bu sohbetimizde süreniz çok kısıtlı, 3 dakikadan fazla konuşmayınız gibi yasaklar. Efendim söz kesmeler, birbirine harcamalar yok. Herkes rahat ve istediği gibi konuşacak. Bunun için de misafir çağırmak yerine, kendi bünyemizden bu olayı çözelim dedik ve Türk sporunun, atasporunun, güreşimizin bugünkü durumunu konuşmacılarımızla huzurumuzda tartışacağız. Bir sohbet içerisinde olayımız cereyan edecek inşallah. Bu konuşmacıları sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim Türk Tiyatrosu'na uzun yıllar emek vermiş değerli arkadaşlarımızdan Ali Yalaz. efendi. Ayrıca hepinizin tanıdığı, benim de 30 senedir yakından tanıdığım ve bildiğim... Türk tiyatrosuna, Türk sinemasına... ...efendim... E, ...Türk iş hayatına, sanayiye... ...ve Türk politikasına... ...beynini dağıtmış... ...sevgili ortağım Sayın Alasya. Evet değerli konuşmacılar... E, ...biraz uzun da olsa... ...özetlemeye çalıştığım sohbetimizin konusu... ...Türk sporu ve... ...Türk güreşi. Bu atasporumuzun bugünkü durumuyla ilgili... ...bizlere neler söyleyeceksiniz Sayın Yalas? Ee... Efendim, e, yarın ya fotosu çoralım ya fotosu para Evet efendim. Evet. Yarın ya fotosu çoralım ya fotosu para Anlıyorum. Söylecekleriniz bu kadar. Yarın ya fotosu ya fotosu. Tebrik ediyorum. İyi ki gözlüklerinizi sildiniz yoksa bunu da söyleyemeyecektiniz. E, sayın Galaskon çok kısa ve leciz bir şekilde yaklaştılar. Biz o yüzden şimdi aynı sorumuzu Sayın Alasya'ya yöneltiyoruz. Evet Sayın Alasya, Türk güreşinin bugünkü durumu hakkında siz değerli izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim önce basın. Basın çok önemli. Evet. Biz de sporu destekleyen de köstekleyen de Babali Türk basını. Şimdi malumunuz biz bunu Mustafa ile konuştuk. Mustafa Denizli ile. Evet efendim. Biz Hı. Mustafa Denizli ile pek sevişeriz. Ve böyle başı sıkıştığı zaman e, abi der bana kendisi. Zeki abi dedi geçenlerde ne yapayım dedi mesela ben gerekli şeyleri söyledim. O hafta mağlup oldu Galatasaray. Evet. Şansızlık. Siz Fenerbahçeli olduğunuzu hepimiz biliyoruz tabii. <gülüyor> Mustafa'ya da şey yaptım, anlattım bu basının e, olumlu olumsuz etkisini. O da haklısın Zeki abi dedi, abi dediği için bana. Hı. Basın çok önemli Bir örnekle e, belgelemek istiyorum bunu. Biliyorsunuz, Fener'in geçtiğimiz aylarda Gimales'te bir maçı vardı. Gimales maçında Fener 5 Akın yaptı. Üç tanesi gol oldu. Ve de Deplasman'da e, Gimales'i yendik biz orada. <gülüyor> Ve Deplasman'da üç gol atmak bir çok önemli bir olaydı gerçekten. Ben bir koyu Fenerbahçe olarak bir bunun altını çizmek de istiyorum. Ertesi gün basından bazı alıntılar, hepiniz hatırlayacaksınız, Büyük Fener, Fener Türk sahalarına sığmıyor, Türkiye Fenere dar geliyor, Avrupa çapında Fener, final kapımızda falan gibi haberler. E, ve dikkatinizi çekmek istediğim konu şu, o evet. hafta bu basında çıkan haberler, Gimales maçı galibiyeti sonrası, Fener'in Lig'deki durumuna bakıyoruz, Fener Lig 10.sü. <gülüyor> Bundan kısa bir süre sonra Fener'in bu defa Atlantik'le bir maçı oluyor. Atalanta efendim. Efendim? Atalanta. Evet. Evet de bu Atlantik enternasyonel e, söylenişidir o. Atalanta İtalyanca sordu. <gülüyor> evet. Evet. Sizin Türk güreşi hakkında pek fazla bilginiz yok galiba. Evet. Nihayet güreşle ilgili bir laf ettiğiniz Sayın Alasya. Ben evet. konuyu oraya doğru yöneltmek istiyorum lütfen. Evet efendim şimdi Fenerbahçe Atlantik maçında yani sizin tabirinizle öyle de söylenebilir bir mahsuru yok. Atalanta maçında gene beş e, Akın yaptı, hiç gol olmadı. Fener yenilince bu defa ertesi basından bazı alıntılar tuş. Efendim tuş. <gülüyor> tuş yazan da olabilir, bilmiyorum. Bütün gazeteleri okumak imkanı bulamadım ama... ...genellikle <gülüyor> e, ertesi haberler şöyleydi. Rezil olduk. Fener ezildi gitti. Diskalifiye. İşte bizim durumumuz bu. Rezalete bak. Bu Fener'le Avrupa'ya çıkılır mı, ayıp değil mi? Halbuki dikkatinizi çekeceğim ikinci konuda şu... ...o haftaki durumuna bakıyoruz ligde Fener'i... ...Fener bu defa lig sekizincisi. Oh. Bakın büyük Fener dedikleri sırada lig onuncusuydu... ...rezalet. Büyük bir e, kepazelik dedikleri zaman lig sekizincisi. Yani takımda bir e, gelişme olduğu halde... ...Türkiye ligleri bazında... ...Fener hakkında basında çıkanlar böyle. Anlıyorum Sayın Alasya. Evet. Yani e, basın Türk yön verici bir güç... Muhakkak, evet efendim. Ee, güreşle ilgili konuda da böyle oluyor. Basınımız, güreş takımımız bir dış ilişkiye, müsabakaya gitmeden önce çok ümitli haberler yazılıyor. İşte çocuklarımız hazır, bu sefer çok iyi hazırlandık. Altın madalyada söz konusu. Altın madalya almasak da ezilmeyeceğiz gibi manşetlerle gidiyoruz. Tüh, bu hakemlerin yüzünden Türk güreşi gene mahvu Ama ondan. hakemler çok önemli. Afedersiniz. Keşiyorum sözünüz. Hakemler çok önemli. Şimdi tabii biliyorsunuz bu Dünya Kupası'nda ilk defa uygulanan bir takım kural değişiklikleri getirdiler futbola. Örneğin bunlardan biri e, sahanın neresinde olursa olsun. Yindirin. Bir hücum sahanın, sahanın yani o futbol sahasının neresinde olursa olsun. Bir hücum oyuncusu karşı kaleye giderken etrafındaki, hakemin kanaati burada çok önemli tabii. Etrafındaki futbolculardan demarke kalmış bir vaziyette ise tek başına kalmış anlamına gelir bu. Yani... ...markajdan kurtulmuş bir vaziyette ise evet. ve e, sürdürdüğü akının sonunda gol atabilmek ihtimali bir e, milyonda bir de olsa, varsa... ...eğer herhangi bir şekilde normal olmayan bir yolla, yani efendim silah zoruyla, bıçak çekilerek, bıçaklanıp öldürülerek... Ama böyle ...hatta şeyler, zincirlerle düğülerek, yani böyle şeyler yok, ben biraz mübalağe ediyor olabilirim. Evet. Size durumu daha iyi belirtmek için söylüyorum. Bu adam e, indirilirse, yere indirilirse... ...yere yatırılırsa, dövülürse, parça parça edilirse... ...yani bir biçimde bu hücum e, kesilirse... ...hakemin bu şartlarda kırmızı kart gösterme imkanı var dediler. Biliyorsunuz bilmiyoruz. bunu. kırmızı kart yok. Güreş müsabakalarında kaç rakip indirilse de... Evet. ...yani yerde güreşmeye mecburda olsa... ...bunu biliyorsunuz yine hakem karar veriyor. Şimdi özellikle tabii keseceğim sözünüzü ama... hakikaten güreşten hiçbir şey bilmeydiniz. Güreş konusunda pek fazla... ...bilgili olmadığınız... İşte ...buradan belli. Sizlere konuşma şansı veriyor ki... Hayır şu bakımdan belli yani bilmediğiniz... ...ben futboldan bahsederken siz güneş anlatıyorum sanıyorsunuz... ...oysa konumuz normal yani... ...futbol sahasında olan bir olay... ...kırmızı kat gösterici, yerde hakemin renk körlüğünden dolayı... ...sarı kart çıkarmasından doğacak... ...bir takım mahsurların... E, ...o takımın oyuncuları bakımından nasıl değerlendirilerek... ...ve de tribünlere gidecek... E, ...şeyleri bakımından, reaksiyonları bakımından... ...ve tribündeki seyircilerin bunu algılamasının... ...sonuçları olarak ortaya çıkabilecek... ...bir takım komplikasyonları. Maçtan önce mi, maç sırasında mı, maçtan sonra mı? Antrenmanda mı veya büyük antrenmanda mı? Nasıl çözecekleri konusunda ciddi endişeler olmamız bakımından tabii ki bunun da e, futbol tarihinde değerlendirilmesi ve teknik direktörlerin Avrupa'dan getirilen teknik direktörler yerine belki de e, altyapıdan yetiştik bir takım e, yerli teknik direktörlerinde bu konuda devreye sokulmasının açık faydalar gören biri olarak hakemlerimizin... E, Siz de bir yudumcu Sayın Anasya. Tabii teşekkür ederim yoruldunuz. Çünkü efendim değerli izleyenler, konuşmacılarımız ekstremlerde, uçlarda. Sayın Yalaz çok kısa ve öz anlattılar. Sayın Alasya'da uzun konuşmasına rağmen bunun içinde Güneşten güreşten anca iki üç kelime söz edebildik. Şimdi ben onun için e, Alasya'nın güreşle ilgili fikirlerini ikinci tura bırakarak tekrar Yalaz'a dönüyorum. Evet Türk güreşinin bugünkü durumu nasıl düzelir? Evet şimdi yarın ya fotospor olun ya fotospor olun. Öyle Evet bilgi birikimimizi demek ki basından sağlayacağımız konusunda fikir ileri sürüyorlar. Ee, vaktiniz varsa sabrınız varsa yeniden Alasya'ya dönmek istiyorum. Sayın Alasya evet Türk güresinin e, bugünkü durumu. Ee, ...çok iç açıcı değil. Acaba bu durum nasıl düzelir, nasıl iç açıcı hale gelir? Bu konuda değerli izleyenlerimize bir şeyler söyler misiniz? Tabii, çok teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Güzel bir soru. Şimdi efendim, eskiden altyapı yok, tesis yok, saha yok derdik. Bravo, tabii. Geçenlerde Turgay'la konuşuyordum. Turgay biliyorsunuz, Turgay Şeren. Evet. İyi arkadaşımdır. Turgay bana e, Zeki der, ben de Turgay'a Turgay derim. Turgay biliyorsunuz, Turgay basketbol ve voleybol oynuyordu. Sonra bir vesileyle Gran Kur'an girdi. Girinmeyi başardı daha doğrusu. Oradan futbola başladı. Ben güreşle ilgili olduğunu zannetmiyorum. Hayır ben Turgay'la zaten güreş konuşmuyorum. Çeşitli konulardan sohbet ediyorduk. Turgay dedi ki nerede eski kaleciler? Şimdi kaleci mi var kardeşim dedi. Bizim aramızda bir espri vardır. Ee, kaleci ile kedi arasında ne fark vardır deriz. Şöyle... ...kedi tuttuğunu yer, kaleci tutamadığını yer. <gülüyor> biz Turgay'la pek seviyorsanız. Evet, biz ee, de severiz tabii. Değerli bir ağabeyimiz, Tükspor'a bir katkıları olmuştur. Şimdi de basın da bunu sürdürüyor. Türk evet, güreşinin e, durumu nasıl düzelecek? Onu o konuşmada tabii pek fazla değerlendiremedik. Biz altyapı, saha ve tesis yokluğundan söz ederken... Evet, güreşin de sorunu bu tabii yani. Evet, evet. Turgay da aynı konunun altını çizdi. Dedi ki, kardeşim yani biz eskiden e, çocuklarımız arsada yetişiyordu derdik dedi... Şimdi arsa da yok. Arsa yağınca yani şey mi kara kucak güneş mi kast ediyorsunuz efendim? Kara kucak güneş. Hayır kara burun yağlı güreş var kara kucak. Var. E, hayır Çanakkale kara burun. kara burun? Çanakkale kara burunda e, böyle e, 55 metre kalıcılında bir saha olduğu rivayet ediliyor ama tabii İstanbul'dan bütün mahalle futbolu oynayan çocukların İşi gücü bırakıp annelerinden babalarından izin alarak muhtemelen yol paraları ve harçlıklarını alarak daha kara kuruma kadar ya da kara buruna kadar gitmeleri ve orada futbol sahası bulmaları imkanı olmayacağı için evet. bu işin acaba İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde nasıl çözüleceğinden hareketle Kara mizah yapıyorsunuz siz kara Hayır kara, kara değil yeşil yeşil <gülüyor> Ha, yeşil çimen işte kara bıçak kastediyor. Yeşil çimen halı minyatür futbol sahalarından bahsediyor. Evet çok geliştir bakınız. Demek ki tesis futbolda bir e, ölçüde bir gıdım hal oluyor. Evet. Ama güreşte ne durumda? Hangisi güreşte bir durumda? Tesislerimiz. Hmm, hangi güreşte? Yani minder güreşinde özellikle tabii. Yine koronayın yani serbest stil de minder güreşinde. E, Valla bilemem yani eğer... Çünkü biliyorsunuz saatlik kiralanıyor. Mesela minyatür sahi birisine kiraladınız... ...hemen onun sonunda bir başkası kiralamamışsa, yarım saat, bir saat kadar ara varsa... ...birileri minder koyup orada oturabilir, güreşebilir, dinlenebilir... ...ne bileyim yazsa güneşlenebilir, piknik yapabilir ama bu konumuz dışında. Bizim Turgay'la konuştuğumuz, benim anlatmak istediğim bunun çok dışında bir olay. Yani tesis, saha meselesinde e, en önemlisi yalnızca altyapıya sahip olmak değil... ...galiba dengeli beslenmek ve doğru beslenmek. Bravo. Bir defa denge konusu çok mühim. Sanıyorum Çağmız'ın hastalığı dengesizlik... <gülüyor> <gülüyor> bu açık oturumuzda da bu sohbetimizde de maalesef bununla karşı karşıyayız. Sayın Alasya, efendim? işte bu dengeyi önce konuya çekmekte sağlayalım. Sonra da Türk güreşinde de beslenmenin önemi konusunda bize bir şeyler söyleyeceksiniz. Ama beslenme konusunda büyük problemlerimiz var Sayın Akpınar. Evet efendim, ülke Şimdi, bazında var. Parbonhizatta besleniyoruz tabii. Evet efendim. çünkü önce protein bakın, almak lazım. E, et 24 bin liradan başlıyor. Evet efendim. Efendim ne bileyim tavuk balık gibi olaylar mesela balıkların bazı türleri çok tehlikelidir biliyor musunuz? Tragonya diye bir balık vardır mesela He. Allah göstermesin. Şekli de gayet güzeldir namussuzun. He. Ne bileyim denizde çarptığı zaman fena halde şey yaparız. Insan... Pardon yani, karıştırdım tabii ya Güneşçiler ben... kampta denize mi giriyorlar? Hayır, hayır ben balığın beslenme değerinden söz etmek istiyordum da. Ee, balığın beslenme değerinden söz ederken de fiyatı konusundaki tırmanmayı ve de bunun... ...getireceği zorluklardan... Barbunya 100 bin, bin evet, evet. Bar Şöyle Bakın mesela barbunya 100 bin lira. Et evet, 24 bin liradan başlıyor. Onu daha önce de söyledim. Ee, ne bileyim... Tavuk beslenebilir. Tavuk, Tavuk da çok pahalı. Tabii e şimdi yani bir transfer döneminde... ...2 milyar, 2,5 milyar lira alan bir futbolcu kardeşim... ...bu paraları verip de beslenebilir mi beyefendi? Yiyebilir mi yani? Kardeşim yani... Efendim biliyorsunuz Türk Güneş'e bir spor dalımız. Yani orada bu paralar ödenmiyor. Güreşçiler ne yiyorlar? İşte ne o yesinler. zaman ne oluyor değil mi? Evet. O zaman şöyle oluyor... Sağları basan e, taraftarlar, o böyle aşırı taraftarlar var. Bu adamları dövüyorlar. Yani futbolcu mesle sopası yiyor. Dengesiz bir beslenme. Adam et yemesi, balık yemesi, tavuk yemesi lazımken <gülüyor> mesle sopası yiyor yani. Çok teşekkür ediyorum. Zahret edip bizi bu konuda aydınlattınız. Ee, değerli izleyenler, konuyu bir türlü güreşe çekemiyoruz. Ee, şimdi beslenmeyle ilgili. Özellikle güreş e, enerji tüketimi fazla bir dal olduğu için. Beslenmeyle ilgili sorumuzu... Sayın Yalaz'a yöneltmek istiyorum. Efendim, Türk güreşinde beslenmenin önemi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz bize? Efendim... Yarın ya fotospor alın... ...ya fotospor alın. Evet. Siz fotospor'dan ne aldınız kurban <Gülüyor> yani Sayın Yalaz, foto... foto... affedersiniz Sayın Yalaz. Bir konuda bir açıklık getirmek istiyorum olaya. Lütfen. Kısa Şimdi, rica edeyim evet. ben bile dayanamıyorum. Başta söylememe rağmen, konuşmak serbest dememe rağmen ben bile dayanamıyorum. İzleyenlerimiz şu arada neler yapıyorlar bilmiyorum. Yani yemeğe gidenler var, satanç oynayanlar, başlayanlar, kapatanlar, Hayır, sinir krizleri geçirenler, doktora telefon edenler. Son derece özetle, üst son efendim, derece özetle şöyle bağlamak kısa, istiyorum. Kısa Konuyu bağlamak istiyorum. Efendim bugün Türk futbolunun en önemli problemlerinden biri formalardaki desenler. Şimdi buna ben çok önem veriyorum. Biliyorsunuz çünkü klasik forma desenlerimiz var. Yani, Galatasaray'ın bir tarafı... Kırmızı, tarafı, kırmızı yahut kırmızı, mavi, klasik forması mı? vardı. Evet, Fenerbahçe'nin çubuklu forması vardı. Mesela yani. şimdi bir maça gidiyorsunuz. Yani. Fenerbahçe'de bu çubuklu formayı görmek yerine... ...böyle buradan yanar döner bir şeyler... O şeyde başladı. Daha geçen ama daha çağdaş ama geçen... Al Almanlar giymişti değil mi efendim? Geçen Dünya Kupası'nda başladı. Evet. O bir reklam olayıydı bence ama yani benim gözüm karışıyor efendim. Ben Fenerbahçe'yi seyrettiğim, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı seyrettiğim duygusundan bir an çıkıyorum. Güreş mayoları nasıl olmalı efendim? Güreş futbol mayosu giyilmez. De. Futbolda güreş mayosu giymek çok tehlikeli olmalı. Güreşte de futbol Forması Güreşte giyilmiyor de futbol. E, tabii şimdi... Ayakların altında krampon olduysa Allah göstermesin güreş sırasında sakat diyebilirsiniz. Ben yani affedersiniz size güreş mayosuyla ilgili bir şey söyletebilmem için... ...bu da mayo defilesini mi yapmam gerekiyor? Siz işin başından beri bana güreş mayosu mu ee, şey yapmak istiyorsunuz, şey sormak istiyordunuz? Başından beri değil, başından beri güneşi soruyorum, güreşi soruyorum. Şimdi acaba dedim... Mayolarla ilgili bir fikriniz var mı? Tabii. Yani sizi güreşe çekmek istiyorum. Tabii özetle anlatayım. Efendim şimdi mayo firmaları biliyorsunuz iki ya da üç elde toplanmış vaziyette. Bazıları hakikaten dünya çapında büyük bir sayıya ulaşmış evet. durumdalar. Ticarette çok önemli bir olay var. Son yıllarda çıkan bir olay. Pazarlama olayı biliyorsunuz. Şimdi efendim pazarlama eskiden önemli anlaşılmayan bir konuydu. Oysa... E... Ne zamandır arkadaşımız biliyorsunuz Sayın Yalaz. Acaba susturmak için bir çare buluyor musunuz? Allah imiziz kafasında. Şimdi biz konuşunca biraz sustu. Döner dönmez başlarsa ne yapar mı ömeriniz? Kafasını kırıyor. Çok payın kötü örnek oluruz. Başka çare var Derken efendim, Aman, o... biz mı? Derken? Ama hele bir konuşalım. Ne oldu çünkü ben <gülüyor> otursaydım. E, bütün mesele, bütün bu konuşmadan hepsi aslında ...bir çiçekin ilini doldurma sebebi. Hepimiz biliyoruz. E çünkü bütün mesele, bütün mesele yarın ya fotoğrafı soralım ya fotoğrafı soralım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum Türkiye'deki işinden bir ricam var. Siz Alasya'yı biraz daha tutarınız. Hay hay tabii. hay tabi tabii. Eee Sayın Zeki Alasya, efendim açık oturumumuzu onlar konuşurken ben ve bitirmek zorundayım. Çünkü başka türlü bitmeyecek. Bir filmimiz var, isterseniz birlikte filmimizi izleyelim sayın izleyiciler. Oh. Sayın Fedayi Tunç, on yıl öncesinin Avrupa şampiyonusunuz. Evet, sağ ol. Güreşi bırakalı kaç yıl oldu? On beş. Kaç? 15. E nasıl oluyor 15 yıl önce güneşi bırakıyorsunuz, 10 yıl önce Avrupa şampiyonu oluyorsunuz? Ben zaten güneş yapmıyordum. Güneş bıraktıydım. Önce güneştim bıraktım. Sonra lazım oldum çağırdılar gittim, öyle oldu. Bunu bize geniş bir şekilde anlatabilir misiniz? Efendim şimdi ben geniş bir yerde böyle dağda davar gidiyordum. Yani Esasiz çobanlık. Güzel meyh o da davar gidiyordum. Habar gönderdiler dediler. Muhtar çıvırıyor. Gel dediler. Düğün sandım ben önce. Düğün sandım. eskiden öyle düğünlere giderdik. Düğünde bilek tutardım. Ben kururdum, yenerdim, kazanırdım. Toklu verirlerdi. Ne verirlerdi? Toklu. Toklu ne demek? Toklu yani koyunun bir yaşındaki hali. Bir yaşında koyun. Evet. Ona kuzu. <gülüyor> Küçüğü kuzu, üdüğü koyun. Evet. Orta spotlu oluyor. Devam edin lütfen. Bazen kavurma verirler tenekeyle. işte onu yerdir, pazarırdı, kemer falan diyorlardı. Şimdi ben de öyle zannettim. Gettim aşağı muhtara. Dediler dün yok bu. Gidi güleşe çağırırlar. dediler. E ben de para yok bul yok muhtardan borç aldım. Dedikleri yere gettim. Kampa diyorlar kampa gettim. Orada beni işte hoca moca aldılar. Şey yapılan elemelerle girmedim ben. Benim Niye girmediniz? Benim siklette yokmuş gületçi. Bulunmuyormuş benim gibi. Ben tektim. Aldılar sağolsunlar beni götürdüler dış memlekete. Müsabakalar orada yapılıyor. Dış memleketlere gittim. Orada tek olduğum için ben. Kuleştim işte uzatmayalım. Müsabakalar başladı. Biz birinci gün 18 galibiyet aldık. Takım halinde 18 galibiyet aldık. Çok iyi. İkinci gün 6 galibiyet aldık. Ondan sonra elemeler başladı. Elemeler başladı. Bizim yenilen arkadaşlar teker teker tribüne çıktılar, 52 çıktı işte, ödekiler çıktı, tribündekiler çoğaldı, bir ben kaldım ayakta, bir ben kaldım, finale geldim, finaller güneşilecek, finallerde herkes Rus, herkes Rus, bir de ben kaldım, e şimdi bizim tribündeki arkadaş bana hadi diyorlar, hadi feda ediyorlar, aslan feda ediyorlar, bastır diyorlar, ben öyle şey yapıyorlar, heyecanlandırıyorlar, 30 35 tane de Türk var orada. Ne yapıyorlarsa ya bilmiyorum onlar. Ellerinde Fenerbahçe bayrakları, Galatasaray bayrakları. Türkiye, Türkiye diye bağırıyorlar. Bir tane de Türk bayrağı vardı. <gülüyor> Ona da böyle şey yapınca hayrandım tabii ben. Derken işte çağrıldık, biz gittik. Dahilimi çıkardılar karşıma, Bakayım çıktı. Bizancı. Rus Bizancı. Ha, Bizancı. Ben de dedim, ne biçim Rus olan bu dedim sinirlendim biliyor musun? Sinirlendim. "Ne başlıyor, o şey terim dedim. İşte eş koştuk, kapıştık. Ben onu tekte aldım, yıktım, kas kanadını vurdum, sarmayı sardım, biraz beklettim, öyle ezdim. Geçtirdim, kündiğe girdim, kaldırdım, bir çevirdim, köpeğe getirdim, çok birazcık çok biraz ezdim, biliyor musun, ezdim. <gülüyor> Dayanamadı garibim, hastanelik oldu, beni garip inanettiler, altın madalyaya, Mısır'la maçımızı olan söyledik. Sonra günce sordum, dedim ya bu, ne biçim bu bu dedim ya, Arap olur mu? Dediler o, Mısırlı dediler. Ah dedim buna o zaman, yazık oldu adama be, elin arabını komünist diye fena ettim, biliyor musun? <gülüyor> Demek şampiyonluğunuzun öyküsü bu. Nasıl bu? Ya hikayesi, hikayesi bu. Ha, onu bilmiyorum, böyle oldu. Peki daha sonra yurda dönünce ne yaptınız? Yurda dönünce o zaman, bugün bu zamanki gibi şey vermiyorlardı. Yani öyle o daire mahire, altın maltın vermiyorlar. E, eh, biraz dolandı sağda solda. E, dedi altı tabi. Allah razı olsun bizim patron şey etti. Dedi kardeşim geldi, gel dedi sen bende çalış dedi. Güle severdi arkadaşo. Hemşire de oluyor, doğulu. Ya işte burada iş bulduk. Allah'a bin şükür. Çalışıyoruz, ekmek paramızı. Çoluğumuzun çocuğumuzun avukatını çıkarıyoruz abi. E tabi böyle spor sever iş adamlarımızın olması çok sevindirici tabii. Peki Sayın Fedai Tunç, burada ne iş yapıyorsunuz? Burada iş, Fedai. Fedai oldunuz biliyor musun, buradaki işiniz ne? Yok, ben Fedai'yiz. Burada Fedai'siniz. Yani hem ismim Fedai, hem işim Fedai. Nasıl oluyor bu? İyi oluyor, yani işte barikat kuruyorum. Efendim? Barikat ko. Kapıya barikat koyuyorum ben. <gülüyor> Bodyguard. Ha, o, o öyle mi demiyor? Bak, evet. bana bak, geliyorum. İşte girmek isteyenler oluyor tabi. Onları seçiyorum ben. Tanırım adamı, gözünden tanırım ben. Bakıyorum, ben, rakibime bakarım, bakıyorum. Bu yaramaz değil, onu sokmuyorum. Bu sıra derse büçüyorum, köşeye koyuyorum, kendim alıyorum. <gülüyor> Bazı işte atsız oluyor, sarhoş oluyor da atsız oluyor. Ben çağırıyorum, onu atıyorum. ...böyle geçinip gidiyoruz, çok sıkı. Peki, nasıl gidiyor işler bugünlerde? Vallahi şimdi e kadar iyiydi. Bu kadar artık güreşçilere hiç kalmadı. Niye? O Karaderciler, tekmandocular çıktı biliyor musun? Onlara kapıda daha çok iş çıkıyor. Genç nesil tabii, onlar geliyorlar. İşte ben bir dakika aldım. Bakalım herhalde buradan emekli olup bir de gideceğiz. Sen de arabayı oraya koydun, iyi olmadı o. Orada çizeliyordu arabayı. Arabayı oradan al, o ileri park yöne koy. Hasan! Hasan! Abi benim arabasını oraya alalım. Hah! Böyle biraz arabanı al. Buna bulacağım ben misafirim ol. Bişti hiç. Sinema Kovtura. Rümiyar kardeşlerinin bu keşfi ta Laterna majikadan bugünkü sineramaya kadar ne garip bir yol izledi. İçinizde sessiz film devrine yetişenler vardır herhalde. Ama tabii hanımların hiçbiri hatırlamazlar bunu. Efendim o devirde yani 1920 yılında bütün filmler sessizdi. Diyaloglar yazıyla bir. Hallıca sinemalarında birer piyanisti bulunurdu. Bu ya evde kalmış bir ihtiyar kız ya da yaşlı ve fakir bir piyano hocası olurdu. Usulca gelir yerine oturur, akordu bozuk piyanosunda filmin girişatına uygun parçalar çalardı. Aşk sahnelerinde romantik melodiler, heyecanlı takip sahnelerinde gerilimli müzikler çalardı. O tarihte sinema salonları bir perdeyle ortadan ikiye ayrılmıştı. Beyefendi sanıyorum bunu iyi hatırlayacaktır. Sağ tarafta hanımlar, sol tarafta beyler. Öyle bugünkü gibi sinema salonlarında diz dize kucak kucağa film seyretmek oho kimin haddine o <gülüyor> oh, imkanlar çok daha sonraları doğdu. Efendim e, esas filme geçilmeden önce manzara tabir edilen kısa dokümenter korderalar gösterilirdi. Bunu komik denilen kısa metrajlar takip ederdi. Komik de bitince sıra ciddi filme gelirdi. Bu ciddi filmlerde ya kovboy filmleri olurdu ya da aşk ve ihtiras filmleri. Aşk ve İhtiras filmlerinin Greta Garbo'dan da önceki en ünlü ve tek ismi de Maya May'di. Maya May o uh uzun panjur gibi kirpikleriyle bütün erkek seyircilerin yüreklerini hop hop hoplatırdı. Efendim şimdi farz edelim ki 1924 yılında Alemdar sinemasında film seyrediyoruz. Önce manzaranın son kısmı İsmet İstat Paşa'nın İzmir Seyahati <Gülüyor> Sıra geldi ciddi filmden. Filmin adı hayatımın lekesi. Futbolun bize gelişi Abdülhamit devrine rastlar. Bir avuç delikanlı İngilizlerden edindikleri bir meşin topu... ...ilk olarak Anadolu Hisarı çayırında koşturmuşlar. Bunu gören gayretkeş bir muhbir hemen yıldıza jurnallemiş. Bir takım baldırı çıplak, Hazreti Ali Efendimizin kellesini temsil eden... ...bir meşin topu tekmeliyorlardı diye. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de bir spor olarak yerleşmeye başlayan futbolun... ...o devirdeki tek alanı Kadıköy'de... Papazın bağ diye bilinen iddihat çayırıydı. Yani şimdiki Fenerbahçe stadının olduğu yer. O tarihlerde daha profesyonellik yoktu. Transfer yoktu. Spor toto, spor loto, doping yoktu. Buna mukabil renk sevgisi ve amatörlük vardı. Bakın mesela 1924 yılında bir Galatasaray-Fenerbahçe müsabakası başlamak üzere. Kadıköy İttihat Çayırı'nın 300-400 seyircisine bir idareci megafonla takımları bildiriyor. <gülüyor> Şevker Fahri Beyler, Fatih Battı, Ömer, Alaaddin, Zeki, Sabih, Fetih'le Petri Beyler, <Gülüyor> Kalaçı Saray Takımı, Kaleci, Yüsel Bey, Müdafiler, Domuzhani Bey, Zilet Bey, Mabinler, Cemal Rufat, Aslan İhan, Üstel Ağabeyler, Fakirler, devam Uşak, Asıl, Paşa ve Buhriş Beyler. İstiyatlar, <gülüyor> Selahattin Bey, Sıçhan Salih sabah Şah Bakanı Kulübü'nden Riyan Abdullah Bey. Yaratanlar, Burhan Felek Bey ve ben. takım kaptanları sahaya gelir, hakeme beyanı hoşamedi eder, dostane el sıkışırlar, bayrak teati ederlerdi. Bazı maçlarda Türkiye İdman Mecmuası bir foto muhabiri gönderirdi. Estağfurullah efendim, estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Selamet ve afiyettesiniz inşallah Abdullah Bey amca. teşekkür ederim Aslan Nihat Bey evladım. Teşekkür ederim. Selamet ve afiyettesiniz inşallah Abdullah Bey amca. Elhamdülillah sekiniz abi evladım. Siz de selamet ve afiyettesiniz inşallah canım kardeşim. Çok teşekkür ederim Aslan Nihat Bey biraderim. Siz de selamet ve afiyettesiniz inşallah efendim. Sağ olasınız abi efendim. Aslan Nihat Bey evladım. Emret efendim. Nedirimiz fıtıklandı mıızlar efendim? Şifaya buldular inşallah. Efendim operatör Orhan Bey amca ameliyatını yaptı. Şimdi fıtıksız efendim. Oh oh oh. Beklemeli memnun oldum efendim. Bir gün ziyaretine gelince kendilerinden ziyaret Başınız sağ olsun. Muhtelif amca eğer bizim mahalleyi teşvik uygulursanız bizim haneye de uğrayın da babama oğlan 17,5 lira borcunuzu verin diyorum. Aa tabi tabi tek ihmaletim var onunla hemen gelirim hemen gelirim. <gülüyor> E efendim tarafele muvaffakiyetler. Keremim iyi. Sağ olun, Çok teşekkür ederim Zekeri. İnşallah siz kazanırsınız canım kardeşim. Olur mu Aslan Mihat Bey biraderim bu defa inşallah siz kazanacaksınız. Biz geçen defa kazanmıştık ve çok düşünmüştük takım olarak. Bu defa muhakkak sizin kazanmanız lazım. Sekiz Reis abi bilahderim zaferimizi üzmek istemeyiz ama kazanmak sizin hakkınız efendim. Niye efendim? Siz bizden daha iyi oynuyorsunuz. Aman yapmayın efendim. Gerek herden gerek takım olarak daha sarayın bizden daha iyi takım olduğunu biz her zaman teslim ediyoruz. Yapmayın estağfurullah, Allah kafenah bahçe camiasının yüceliği ve büyüklüğü aşkı daha saray camiasının bir takım arkadaşları büyük bir bir olarak fakat takım olarak biz bir daha büyük takımız daha sindiris tiyatrosunda dini İslam takımı Fenerbahçe diye yoracak öyle filan gerek. <gülüyor> efendim iyi oynayan taraf kazanır. Tabii efendim, sağ olun. Evet. E, aslan Nihat de evladım. Emredir Şimdi efendim. müsabakaya başlama derim Kaleleri intiba için usulen yazı tutmamız icab ediyor. Malum efendim. efendim. E, söyleyiniz efendim. Yazıyı kural. Estağfurullah efendim. Önce Recep abi takdim etmiş efendim. Önce Recep abi evladı biz söyleyelim. Estağfurullah efendim. Önce Aslan Nihat Bey söylesinler efendim. Estağfurullah efendim. Ben Deniz Sahtan'dan de evvel konuşmayı istemiyorum. Aslan Nihat Bey katiiyen teev ederim. Muhakkak önce sizin söylemeniz lazım e, efendim. efendim. Ben Deniz de yani yapmayınız. Zata geçen maçta da böyle yaptınız. yani. Siz söylemek durumuyla ben söylemek, ben söylemek, ben ben, ben söylemek, söylemek durumu arasım. Bir anlık bir televizyon ben geçen takımda söylemek zorunda Bir kutu da yüzeymiş. Yaptıklar geldi Allah'a taraflarından. Dediler ki çekiliniz abi siz böyle öyle bir hatayı nasıl yapabilirsiniz? Böyle bir faiz hatayı nasıl yapabilirsiniz? Aslan ve hak beyi daha sayfak kapı olarak karşılığında bir ürken. Bir siz. dediler. Bizim kentimizde karabahatçı derdilerine yakışabiliriz. Allah aşkına bir gün kendimi şansörü değiliz. Ya, o kadar şey yok, yeter, yeter, yeter. Bu sene burada o kadar uzun sürüyor, o kadar uzun sürüyor ki maçtan çok burada yoruluyorlar. <gülüyor> Çekil sahibi, bildiğim kadarıyla siz Aslan Nihat Bey'den bir yaş daha büyüksünüz değil Evet efendim. Buyurun siz sormayın Müsaadenizle efendim tura olsun. Hayır hay. hayır. Abdullah Bey'im geçiyorum efendim. Müsaade ederseniz benim için de yazılırsınız. Estağfurullah. Tabii Tabii efendim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Evet efendim yaz o. Hay Allah şanssızlığımı görüyor musunuz ben kazandım. <gülüyor> Buyurun imtihan edin kalemiz. Rica ederim efendim estağfurullah. Önce bey biraderim itihap etsin. Aman efendim Estağfurullah olur <gülüyor> mu? Önce Aslan'ın hatpeyi söyleyecekler. O sözü. Şey, şey, o kazandı. Rahamederim. Şey, şey, şey. ya yani kazandı, yani. kazandı mı diye? Yani Allah aşkına Aslan hatpeyi. Bakın efendim yazı beşak tura'nın bir kaideyi var bu göre. Hakem beyefendi yazı tura'yı atmadık. Tarefeyle soruyorum. Yazı tura. Bir taraf tura soruyor. Gidiyorsunuz bunu Şimdi aklınızda bir yazı Bir yazı çıkan tarafını söyleyelim. Ben tura dedim. Orası Ben niye bunu Vallahi billahi bir şey Allah aşkına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 إتجه إلى الله في Tekiriz abi evladım. Buyurun efendim. Her iki kalede de sizin efendim. Çok teşekkür ederim. Mütfettin. <gülüyor> ama aman ondan sonra bir dakika. Bir dakika Abdullah Bey amcacığım nasıl iki kalede benim efendim? Hani lütfen diyorsunuz hakikaten ama olmaz ki. Çünkü biliyorsunuz bendenizde sadece bir kale var. Şimdi bir, bir kaleci var efendim. Şimdi iki kaleyi de bana verirseniz kalecilerden birini bir kaleye koyduk diyelim. Evet. E öbür kaleye de hangi kaleci kalın? Yok ki başka kaleci. Ben bu için beyefendi. Aslan Mehmet Bey'e mütfettiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İki kaleyi de bana vermesi için. Abdullah Bey amcaya ricada bulundunuz. Fakat iki kalede ben de gelip e ben de bu fena mahalle takımının muhacim oyuncusu olarak evet. gol atmakla vazifeyim. Evet. E İki kalede ben de olduğuna göre ben hangi kaleye gol atacağım? Sana kaleye bomba Ben de topu falan Hani Anneciğim nasihat etmişti sert toplara kafa vurma evladını demişti ama işte <gülüyor> o yüzden demek ben anlendiriz mi? Aman ne? efendim Olur. kendinizi üzmeyelim bir çaresi bu müciyiz efendim. Yani ben kendime nasıl ilgisar edeceğimi bilmiyorum. İnşallah bana ilerleyicim bom bom bom desinler Aman efendim benim için bu müciyiz bir çaresi. Bu müciyiz bir çaresi. bir çaresi efendim. Bir çaresi efendim. Bu müciyiz efendim. Bari diyorum bu kalalardan birini Deniz alsam. Gayet binasın gayet binasın. Buyurun Yurtçu Parkı tarafındaki kalesi sizin efendim. Sağ ol efendim. Efendim. Tren yol tarafındaki kaleyi de zatı haliniz İşte bu kadar. Sağ olun efendim. Öpeyim efendim. Estağfurullah. Muvaffakiyetler teminli Muvaffak tebliğ Muvaffakiyetler teminli <gülüyor> ederiz. Muvaffakiyetler teminli ederiz. O zamanlar radyoda televizyonda olmadığı için meraklıları maçın safahatını ertesi günkü Yevmi gazetelerden yahut Türkiye İdman Mecmuası'nın hafta sonunda çıkan sayısından öğrenirlerdi. O devirde sporda amatörlük ve centilmenlik hakimdi. Bugünse profesyonellik ve başka şeyler var. Şimdi buyurun günümüzde bir büyük spor kulübünün başkanlık odasına girelim ve neler olup bitiyor bir görelim. Bana bak nerede o menajer olacak geri zekalı? aşağı katta yeni transfer ettiğimiz antrenörle ilgileniyor. Ee, bu İtalya'dan transfer ettiğimiz antrenör mü? Yok Türk. Nasıl Türk? Oğlum biz Türk antrenör transfer etmedik. İtalya'dan antrenör transfer ettik. İtalya'dan mı? Evet. Benim hiç haberim yok. Nasıl haberin yok ulan? Bütün gazeteler yazdı. Sen gazete okumuyor musun? Ben gazete okumam. Ne okursun sen? Tomis, Texas, Sago. İyi <gülüyor> ee, O zaman sen bu, bu yolda devam et. Bu gidişte ileride Cumhurbaşkanı olursun. <gülüyor> <gülüyor> Bakma aptal aptal suratıma. Git çağır meneşeri hadi. Fırla. Baş Koşma. Koşma. Bir de sen sakatlanma başımı. Zaten sakatlanma başımı alamıyorum. Fırla. Fırlama. Yavaş. Kim sakatlandı gene? Gene kim sakatlanmadı diye sorsanız daha doğru olacak. Alamadım şey Şey diyorum yani gene kim sakatlanmadı diye sorsanız diyorum. Daha doğru olacak. Ulan dalga mı geçiyorsun? Milyarlarca lira para verdik. 16 kişilik süper takım kurduk. Kaç kişi sakatlandı? 16. Kaç? 16. 16 kişilik takımda sakatlık da falan var. Sayalım 16. <gülüyor> bu altı kişi nasıl sakatlandıyor lan? Ne bileyim anlamıyorum yani nedir bu şanssızlık? Bizim şansımız mı yok? Çocukların şansı mı yok? Sert mi giriyorlar? Ne Nereye sert giriyorlar? Daha dokuzuncu haftadayız. Doğru maçlar kızışmadı bile. Kızıştı kızıştı. Kulübe giriyorlar. Nereye giriyorlar? Kulübe sert giriyorlar. Ne kulübü? Gece kulübü. Drup, club. Night club. Pabiyon. Pabiyon. Ne pabiyonu? Ante pabiyonu. Ulan pavyonunda bolcuların ne iş var lan? Bir tane Altep'ten transferimiz vardı değil misiniz? Evet. Ben size şey dedim ama patron bu çocuğun transfer parasını tamamını vermeyeyim dedim. Bir içeride kalsın, bir dinle beni. Bırak bu kalalığı, bırak bu kalalığı lan! Ben bıraktım, Altep'i biliyor musunuz Altep'i? Biliriz biraz. Altep'in Arın Caddesi vardı böyle, Arın Caddesi. Eczane, bakkal, manal, pavyon. Bakkal, eczane, manav, pavyon. Kardeşler, eczane, pavyon, eczane, cami, pavyon. Oğlum paryol, paryol. bırak bana Gaziantep'i anlatmayı. Bir de catlak yababı vardır ona. Aztebin catlak yababı vardır. Patlıcan böyle pişirip, pazarlı çık diye çıkıyor. Ondan catlak yababı derdik. Bir de kuru baklavası vardır. Bir de kırmızı yemeni var ya, yemeni. Altı keseli hani böyle. Yemeni... Şimdi bana sen ne olduğunu mu anlatıyorsun yoksa... Göstertepli ilgili belgesel program mı yapıyorsun? Bu anlattıklarımın hepsinin olayla ilgisi var. Tamam peki anlat hadi. Bizim de antipe gidiyorlar mı şimdi. Jack Jack kebabını yiyorlar tabii sonra kuru baklava yiyorlar. Enerji depoluyorlar. Yemenlerde gidiyorlar abi olsun diyorlar. Fabre giriyorlar mı? He. Gece kulübüne? Orada da biski çekiyorlar tabii. Şişede durduğu gibi durmuyor ki. Bizimki bak piyanonun üstüne. Nasıl pozisyonun piyanonun üstüne ne iş i̇şte var ya? İşiğiniz sağlara çıkmıyor da siyah piyanonun üstüne çıkıyordur diyor. He. Halbuki ama tabii piyanonun üstü kaygan. La böyle. Evet. Bu Yemen'in altı da kaygan. Kaygan kaygana ji diyor. Bir basıyor sol majöre cüm. Neye basıyor? Sol majöre bakıyor. Sol majöre ne demek oğlum? Minörün yanı. He? Hani şey var ya böyle basamak var ya bir böyle basamak mı inmiyor. Birinci basamakta burada siyah beyaz kuşlar var. He? Tuşa basınca tuşa giriyor. Var mı durum peki? Yok yok maşallah pijamalara falan götürdük. Tertemiz serumu takılacağım. <gülüyor> Hastanede mi oğlum adam? E tabii kafayı biraz vurdu pastaneye götürecek ya. hastaneye götürdü patron. Allah! Ya, ağır, hayır, ağır o zaman durdu değil. yok ya. yok böyle ağır ağır ağır usta oturuyor böyle nur yüzde evladım görsünüz bayılırsınız patlıyor çok şeker oldu çok çok evladım böyle Nur geldi çocuğun yüzüme böyle şey oldu imam gibi oldu imam Başımı İma, sarılıyor mesela. biraz sarılır sarılır niye travma diyorlar ama, Kafa travması Ay, olmuş ne olurmuş bir şey olmaz. olmazmış yani, 48 saatte bir şey olmazsa bir şey olur dedim Öbürlerim Öbürlerinde sakatlandı peki? Eee şimdi Arif'in durumu göreceğiz. Vay benim arkadaşım kardeşim. Arif bu durumu nasıl görüyor? Arif de bir Galatasaraylı yaptı Pavlo'da. Pavlo'nun aynı masada oturuyorlar. Ee. Aynı masada bizi bir de fırlıyor tabii. Vay ne oldu benimkine diye. Ya cilalı ya. Bir kayıyor bizimki. Gidimiz <gülüyor> abi. Gözlerin tanıyamazdınız babam. O çocuğa böyle şeytani bir ifade geldi. Böyle oldu şöyle. Arife, Altyazı o masum yüzü çocuk birden bir öyle şeytani bir ifade nasıl geliyor? Şeytani bir ifade geldi Şimdi gitara giriyor çünkü. Ne yapıyor? Gitara giriyor, kaydı ya kaydı ya. Evet. Orkun sırada gitara giriyor, gitarı olsa buraya giriyor. Anahtarı buradan çıkarıyorlar, doğaklar kış gibi öyle. Gidip kışk kışk kışk atıyorlar. Oh, <gülüyor> Dağıl Çok iyi oldu ama öyle şeytani bir ifade geldi, artık karecilerin korkunur ya sonuçta. Peki ümürleri nasıl sakatlandı? Onlar tabi bu durumu görünce vay bizim... Ulan onlar, onlar bu durumu nasıl görüyorlar be? Onlar, onlar burada, da bu Gaziantep'te pavyonlar. Yok onlar burada İstanbul'da kapalı devlet televizyonu veriyorlar. Tabi Antep'teler nerede olacaklar? Bütün takımın ne işi var lan Gaziantep'te pavyonlar? İşte geçerken uğramışlar. Geçerken uğramışlar? Geçerken uğramışlar. Geçerken uğramışlar. Taksim meydanı bu lan bu. Geçerken uğranılır mı Gaziantep'teki pavyona? Taksim meydanı değil Antep Ana anacak. Anladık ulan. Ne, al, peki anlat devam et. Daha tabi oradan kalkınca tabii bizimkiler dahi ya. <gülüyor> Ee, ...karsanların nefsi aslan gibi sağlam çıkıyorlar bu maçtan. Bu ikilerde yatırma Takımda yani hiç sağlam insan kalmadı ha? Var var iki kişi sağlam aslanlar gibi. Kim onlar? Ali Rıza, Rüstem. Ne iş yaparlar? Yedek kaleciler mi? Esas kaleciye Ne oldu? Esas kaleci, esas sakatlanan o. Nasıl esas sakatlanan o? Ama o Antep'te değil, Antep'e gitmiyor o. O burada, Etiler'de. Etiler'de mi? Etiler'de, gece maçında sakatlanıyor o. Oğlum, Etiler'de stat mı lan? Var, mini mini. Nasıl mini? Mini stat, yani 90'a 1.90, standart ölçülerde. Yaylı, mekan statları var. <gülüyor> orada gece maçında bizimki, <gülüyor> sakatlamıyor işte şanssızlığı. Esasında maça iyi başlıyor yani, birinci devre çok iyi patron. <gülüyor> Performans falan harika, iki bir, iki bir bizimki galip. <gülüyor> Ara oluyor yani devre arası, orada sigara molası geliyor gece maçlarında. Sigara molasından sonra, devre de çok hızlı giriyor garbim, iyi niyetli. Fakat şanssız işte o sırada, çat kapı, karnı kocası geliyor mu? Çat kapı mı? Kadının kocası giriyor, hanımefendinin deyi geliyor <gülüyor> <kendisi> bak. <beyi geliyor. gülüyor> ah, ah, ah. Ah, ah tabii, kadın kocası giriyor. Ah. Kaç balkona kaç diyor. Çünkü bizimki zampara eşyaları meşanları topluyor. Din din din din din din din. Balkona bir dakika bakıyor orada. Tuvaletin üstü yanıyor. Ee? Şimdi bu adam diyor balkona bakar diyor. Ben tuvalete gileyim Tak kire kapıyı kapı kapatıyor. Allah! Adam tabii içeride biraz şüpheleniyor. Ne yaptın kadın diyor. Gene adam bastı diyor. Şimdi ben onu bulurum diyor. Bir arıyor bir adam. Otolara bakıyor. Mutfaatına bakıyor. Salona bakıyor. Balkona mı diyor. Valka doğru geçerken de bakıyor böyle, aa şöyle bir şey geliyor. Allah Allah! Tık tık tık kapıyı vuruyor, bizimki <gülüyor> içeride. <gülüyor> Allah! Allah ya! <gülüyor> Eylam! Allah. Öyle değil Sus bari! Doğru doğru. Peki ne oluyor sonra? an e, Balkona çıkıyor bizimki. Can havliyle kendini balkona atıyor, balkondan atamıyor. Bizimki, he, çünkü yüksek, Çünkü kat, bakıyor karşı balkonda yangın merdiveni var. He. Ben diyor, kaleyeye uç bakmıyor, direkten direğe diyor. Karaciye bizimki bir plonjon karşı balkona. Bırakıyor <gülüyor> direği. <gülüyor> Heee! Giderken bakıyor. Nereye gidiyor be? Aşağı doğru gidiyor. Hapisimki düşüyor. Hapisimki düşüyor Hı -hı. ama ileriyi gören çocuk başka gelecekleri görüyor orada. İyi görüyor? Şapı. Şapı mı? Şapı görüyor ve şapı oturuyor. Ah. Ya şap çekmişler senin şap. Oraya <gülüyor> bir oturuyor üç kırık. Bacakta üç kırık. Üç kırık. <gülüyor> çok şükür, çok şükür. Böyle atlattık. Ulan sen manyak mısın? Nesine çok şükür lan? Buna şükür nedir mi be? Herif yakalasaydı bizimkini o zaman sahalarımızın tek şeyi... ...futu olacaktı. Aman Allah'ım, bir daha kırık. Çok, çok tatlı. İç ayda falan birleşir diyorlar. İç ay ne yapacağız biz peki ya? İç ay biz ne yapacağız peki Hatta ya? Ulan üzülme, yedek kalecilerimiz var. Onlara geçiririz. Onları geçiririz. Kaleye. Sen bu yedek kalecileri nereden aldın evladım? Birini tokattan aldım. Öbürünü? Öbürü. Tokat'a geldi. Tokat'a gel gitmiştim. Tokat dolaylarından aldım. O da tokat civarından aldım. Evet. Evet, evet. Tabii. Tabii. Hı -hı. <gülüyor> Nasıl peki onlar? Üf bunlar çok iyi patron. Nasıl üf? Yani işte. Eh. Hı, Hı Yani idare eder. Geçen sezon kaç gol yediler bunlar? Hiç. Hiç gol yemediler mi? Hiç. Bütün sezon hiç gol yapmadılar. Ben sen bütün sezon hiç gol yapmayan iki tane kaleci alıyorsun, getiriyorsun İstanbul'da gerek bekletiyorsun. Sonra soruyorum nasıl diye, e öf öf manyak mısın lan sen? Biraz manyak oldum bu iş. Işte. Allah Allah. Derhal o bacağı kırık zampara kaleciyi satın, koyun bunları kaleye. İkisinde mi? İkisinde birden olur mu? Bir baş birini koyun, bir baş öbürünü koyun. Yok yok bence ikisini birden koyalım. Anlamadım. Onların ancak ikisi bir kaleci yapar. Ne diyorsun lan sen? Birinin ne var, ikilin sesi var diyorum. Fatma en iyisini söyleyeyim ben en doğrusunu biz evet. bunların üçünü de satalım bir tane kaleci alalım. Ulan koskoca sezon gol yememiş iki tane kaleci satılır mı be? Satılmaz mı? Satılmaz. Bravo birinci suali bildiniz ikinci suale geçiyorum. Peki hiç gol yememiş sağa açık satılır mı? Satılır. Vallahi bunda bildiniz bravo. 10 Olma olma olma olma. Alkış alkış alkış alkış. Şarkı ezberliğimi çözüyor. Şimdi ikinci kahvaltıya geçiyoruz. Sağdınıza alacaksınız. Bana bak sen ne dolandırıp duruyorsun da ağzında açık açık söylemiyorsun lan bana. E nasıl açık açık söyleyeyim Fatma? Açıyorsunuz gözlerinizi bu kadar bağırıyorsunuz. Ben de konuşamıyorum, heyecanlanıyorum tabii. Öyle mi? Heyecan yapıyorum. O zaman nedeni ölçüler içinde efendi efendi sohbet edelim. Tabii. Sinirlenmeyelim. Değil mi efendim? Değil mi? Tabii. Otur bakalım şöyle. Efendim siz buyurun. Otur şöyle. Ha, böyle mi? Haklarımı sayın. Oturlar şöyle. Peki herkendik ifadeyi aleyhine kullanabilirsin. Oturlar! Avukatımla görüşmek istiyorum. Işıklar gözümü ağlıyor. Sen az önce o iki tane yedek kaleci bütün sezon boyu geçen sene hiç gol yemediler dedin değil mi? Dedin mi? Dedin mi demedin mi? Demişimdir. Demiştirim. Dedim demiş bulunduğum güzelim, velimin çare. Niye gol yemedi bu iki kaleci? Rakip takımı forveti kısır. Gol üretemiyorlar tabii. Onlar bizimkilerde yememiş olabilirler olabilirlerdi. Niye gol yemedi bu iki kaleci geçen sezonu? Canım şansları belki var. Niye gol yemedi bu bunlar? 36 sene veriyorlar patron. İsterse iyiden versinler. Öldürür ulan seni. Tehcini yok. Paraya çevrilmiyor. Niye gol yemediler ulan bunlar? Peki itiraf ediyorum. Evet. Hiç. Oh, hiç kaleye geçmediler. Nasıl hiç kaleye geçmediler? Hiç kaleci durmadılar ki. Nasıl gol gitsinler? Nedir bunlar? Bunlar sağa çık... Saçık niye oynatmıyorsun da kaleye getirmeye kalkıyorsunuz? Altı da. tane sağçık almışsınız takıma. Hangi birini sağçık oynatıyor? İlkisini yedek kaleci yaptık. Fena mı yaptık? O zaman saçık niye alıyorsun? Kaleci tıvaz feletseniz o lan. Buldunuz da ettiniz. Kaleci mi var ortalıkta? Her taraf kırılıyor. Bulduk işte. Yaşar aldılar. Gördünüz. Yaşar Kaleci Yaşar dedi. Uzun boy çocuk. Aslan gibi delikanlı ama işte. Daha tabi buradan beyinden emir çıkıp da medresi bilanisten dolaşana kadar zaman geçiyor. Tok da geliyor o sırada. Top durur mu? Şöyle yapıyoruz ki. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Peki biz bu iki tane hergeliği transfer etmek mecburiyetinde miydik? Tabii mecburiyetindeydik. Niye? Niye bu kulübe bu kadar zamanınızı harcıyorsunuz, dünyanın parasını harcıyorsunuz? Ne olsun diye mi? Türk gençliğini düşünmüyor musunuz? Sevgili patronum, bu gençler ne yapsınlar? Sanat yapsınlar, spor yapsınlar. Aksi halde fraksiyonlara mı girsinler? Banka mı soysunlar çocuklar? Ey Türk gençliği gel, spor kulüplerine gel. Sen bu iki tane hergeliği daha önceden tanıyor muydun lan? Yok canım, nereden tanıyacağım ben onları? Tanıyor muydun, tanımıyor muydun bu iki tane hergeleyi? Tanım, belki görmüşlüğün vardır. Nereden görmüşlüğün vardır? Çevreden. Nasıl çevre bu? Yakın çevre. Ne kadar yakın çevre? Çok. Yani işte oda, sofa seviyesinde. Sizi nereden? <gülüyor> kardeşim mi o lan? Yoksa benim kardeşim değil. Kimin kardeşi? Karımın. Kayınbiraderin? Kayınbirader deniyor. Öbür hergeley kim? O da onun arkadaşıymış. Allah! Ben olan öldürürüm seni! Kayın bir adamın arkadaşını bizim takıma sokuyorsun ha? E Tabii mecburdu, ben de kalıyorlar ben de iyi içiyorlar. Bana mı girsin? Size soktum. Yani bunu da aldık şimdi. Ayıptır be, ayıptır be. On üç milyar lira para kattım bu takıma. Bizim üzülme baba. E i̇şte kendinizi itiraf ediyorsunuz. başımıza ne gelirse bu on üç takımadan uğursuzluğundan geliyor. Size bir milyar daha harcayın kurtulalım dedim. Bu on üç uğursuz, saçmalıma. Bir adam geldi. Çimciymiş parasını almaya geldi galiba. Buyurun uğursuzluklar bitmiyor ki. Tamam oğlum ben onu hallederim. Her şey patrona söylenmez. Tamam git söyle ona. Yarın öğleden sonra dokuz buçukta sabah on dört otuzda ben onu burası tutuyorum. <gülüyor> bildiğim kadarıyla biz çimcinin parasını vermiştik. E benim de bildiğim kadarıyla biz çimcinin parasını vermiştik. E bu ne oluyor? Bu diğer. Efendim? Öbür. Nasıl öbür? Öteki çim bu. O biçim. He? Çim... Için, için yanıyor. <gülüyor> yani be? emin önü. Ne emin, emin önü be? Evin, evimin çimleri. içimleri. Çiçekler ekiliyor da. Çiçekler ekiliyor. Dal, dal, dal. Güzelim haydi haydi. Bahçeye dikiliyor. Aman ne değil. Otur, <gülüyor> gel. Bu bahçede gül Güzelim ha Bana bak menajer Şu şarkıyı hemen kesmediğin takdirde Az sonra Kürk spor tarihinde bir kulüp başkanının odasında Şarkı söylerken boğularak öldürürler ilk menajer olacaksın <gülüyor> Nasıl oldu çimdiler Hangi çimdiler Hangi çimler bu? Bahsettiği çimler neydi o? Ne bileyim işte bizim evin önündeki çimleri söylüyordur galihalde. Nerede? Galihalde. Galihalde ne demek? Bilmiyorum ben de ilk defa söylüyorum. Galiba ile herhaldenin karışımı oluyor. Galihalde yani herhalde gali galihalde çarda. Şimdi geldi kale arkasından eklenen lahananın parasını istiyor. Ulan şimdi zaten gelmişti lahanalar istiyor. Tamam ben onun halidir bozduk söyle. Kale arkasından ne lahanası lan bu? Karalahana. Kale arkasında Karalahana'nın ne işi var? Kara şovali mi Kale arkasında Karalahana'nın ne işi var? Futboldan sorumlu başkanınız rezil, daha istiyor? Ne yapayım? Nereden bulacağım? Rezil bursan? olduk. Rezil olduk. Ulan saha mı tarla bu be? Kale arkasında Karalahana olur mu be? Oldu oldu. Çok güzel oldu patron. Oh, böyle. Bana bak ben eser çok fena yaparım ha. E siz yapmayın o zaman ben yaparım. Ben güzel yaparım. Neyi? Karalahana dolmaz. İstersen barbun yalı olur, yapayım. Yalı yapayım. Özür dilerim ulan. Bana bak. Nasıl oldu çimler? Hangi çimler? Antrenman sahasının kimleri? Hangi antrenman sahası? Bizim antrenman sahası bizim antrenman sahamız var mıydı? Yok buydu. Vardı. Efendim? Dığılı geçmiş. Dili olunca dili geçmiş şimdi hikayesi oluyor. Vardıymıştık ki. Ne oldu lan antrenman sahasına? <gülüyor> bastılar, Nasıl bastılar. Biz pazartesi bekliyorduk. Önlem aldık. Polisleri, polisleri de çağırdıktı. He. Ee? Polatçı gelmeyecek, gelmez bunlar dedik. Salı bir geldiler. Antrenman sahasının 66 kişileri gündü. Çok güzel. Hiç sağlam bir şey kalmadı değil mi? Kaldı kaldı. Cadde tarafındaki kale direğini bir tanesi sağlam. <gülüyor> Niye basıyorlar antrenman sahasını? Bunlar ne istiyorlar? Lan antrenman şey sahasını. Din. her şeyi değerlendirmeyi kendimiz seçelim yani. İleride yenileri yapılır falan diye bakacağız. Bana bak suluk istemiyorum. Suluk istemiyorum. Kötü durumdayız. Şu hal durumumuza bak. Bir ay içinde üçüncü defa Üç defa antrenman sahasını bastılar. İki defa kulüp bilansını yıkmaya teşebbüs ettiler. Affedersiniz ama yani bunlar biraz da sizden kaynaklanıyor sayın patronum yani. Niye? Tamam büyüyünce ama yani söz dinlemiyorsunuz. İnsan biraz da söz dinler. Küçük sözü dinler. Kırk defa söyledim ben size şu arabanızı antrenman sahasının yanına park etmeyin diye. Ne işi? şey? Sizin arabayı diyorum canım. Hangi arabayı? Hasidesi. Beş yüz. Sel. Eserler. Arabayı da mı parçaladılar? Parçalaya bak çok uğraştılar taş taşla sopayla girişler parçalayamadılar pardon bu alman teknolojisine hayranım be ne araba yapıyorlardır da tank tank... böyle saçma nedir arabanın son durumu e, araba dibi de Mercedes gibi değil öyle buruştu buruştu bu muflar kapular boyul devrilsinla boyul devrilsinla <gül> Hep senin yüzünden oldu bunlar. Ne geldiyse başıma senin yüzünden Olur, geldi. Olur patronuz. Her şeyi bana yüklesin. Niye benim yüzümden oluyor canım? Ben şurada tansipler ana fedakarlarda çalışıyorum. Saçımı süpürge ettim. Görmüyor musunuz ortalık? Bana bak Fenezer. Yeter. Duygu istisparı yapma. Geçen sene de böyle yaptın. 6 milyar verin. Süper takım kuracağım dedim. Bastırdık 6 milyarı. Gittin. Süper takım kurduk. Garanti şampiyonuz diye geldin. Sana inandık. Basın toplantısı yaptık. Şampiyonuz diye. Rezil olduk ulan. Son üç maçta galip gelmeseydik kümede kalamayacaktık. Avalajla son kaldık kümede. Ama ne biçim aldık ki de son üç maçı? On iki sıfır, on iki sıfır, on iki bir. Bok iyi aldık. Bir buçuk milyar vermeseydik zor alırdık o maçları. Pazarlık etmesini bilmiyorsunuz. Bana bıraksanız yedi milyar elliye bağlardık. İki yüzde düşerler <gülüyor> tamam. Antronun işi ne oldu? Canım her şeyi dert etmeyin. Gitti o bitti. Hallettik tamam. Aldınız mı hererayı? Ne hererayı? Herrera'yı transfer ettiniz biliyorum. Yani Herrera, her önüne gelen Herrera, Herrera diye alındır mı? Kolay mı öyle o? Oh, ne ala? He? Yok öyle biz mualliayı aldık. Kim aldınız? Muhalla. Muhalla kim? Muhalla bizim ilk kadın teknik direktör. Direktörüye, direktörist. Ulan kadın teknik direktör olur mu ya? Kadın bakan oluyor, kadın başbakan oluyor da herkes imreniyor. Niye kadın teknik direktörü olmuyor? Türk Merk spor tarihine Altın Hafzer'le yazılacak bizim kadın direktörüye. Nereden aldınız bu kadını? Misal Efendim? Misal <gülüyor> kulüpten aldık. Anadolu ve Rumeli kısarları kulüpleri başkanı tavsiye ettiydi. Çok iyi bu dedi. Bunu aldı dedi. Onu aldı. İyi mi gerçekten? Çok iyi patron. Ha. Nerede peki şimdi bu kadını? Çöğü canlandı dışında aşağıda ortam. Git çağır bakayım bana. Aslında doğru. Git çağır bana! Tabii başkası ortam çağırttınız. İyi dedi diye ya, ağırmadım. Tamam, Patron, lokalde bir adam var. Bir şeyler söylüyor, anlamıyorum. Turist galiba. Turistin ne işi var lan burada? Topkapı Sarayı mı? Oğlum burası. Vallahi bilmem. Ama Türk olmadığı kesin. E, Türk olmadığı kesinse bir ortalığı karıştırıyorsa senin ne işin var burada? Fırla git bak. Fırla. Başlayın. Ulan kulüp mü burası? Tımarhane mi burası? Anlamadım ki ya. Gel Mahalacığım. Gel canım işte. <gülüyor> Türk futbolunun medarı iddiharı Mahmut Taş. Ve de, teknik direktörüyemiz Mahalaya <gülüyor> Nasılsın Sayın Başkan? Teşekkür ederim de yani... ...böyle bir... E, ...teknik direktör için bu kıyafet biraz şey değil mi ya? Kapalı buldunuzsa daha dekolite kıyafetlerim var mı ben değiştiririm. Yok yok yani şimdi bu iş kıyafeti patron yani iç kıyafeti. Kulüpte bunu giyiyor. Kulüpte de yani antrenmanda da başka kıyafetleri var yani eşofmanları da var. Aa tabii bu iş kıyafetin değil Aslında eşofmanlarım da var. Bu, bu, bu da sen dek vermişsinler. mı çizme ya. Kırpak şımırpak şöyle kelepçe melepçe zincirli, Metalli hebi metal. Daha önce... ...hangi futbol takımını çalıştırmıştınız? Benim takımı çalıştırıyordum. Yani ilk bizim takımda başlıyor. Evet. Takımın tamamını da size... tek, tek Tabii yani takımın gelene de şey yapıyor da... E, ...idman veriyor da... ...bir de süper futbolculara... Özel, tek tek veriyor. İtman. Hard time yani. Özellikle geceleri. Nasıl geceleri? Sıcak yaz geceleri. Ne? Soğuk kış geceleri de olabilir. Yani çocuklar gece maç, gece maçları yapıyoruz ya patron. Evet. Gece maçlarında çocuklar acemilik çekmesin diye onlara da geceleri veriyor. Yani gece gündüz veriyor maşallah. Olmaz gene de yani böyle e, bu kadar e, cazibeli ve nefes kesici herfes bir kadın. Yani bizim bu kadar her hergeli arasında olunca... Olmaz. Sonra herkes ne der? Ay. Ne diyecek? Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Muhallaya gömmeye geldik. Ölecek, ölecek, öleceksiniz. Muhallanın şeyini göreceksiniz. <gülüyor> Aa, siz hiç merak etmeyin. Ben çok tecrübeliyimdir. Allah yuma sevinirim. Bir haftada çocukları bu açıverdi mum. Hepsi şöyle bir çocuktan. Hele sizin yardımlarınızla soyun başta. Patron. Allah. Tarım bu geldi? Nerede? Tarım nerede? Ne zaman geldi? Ha. Telaş edin paton. Yenge bodrumda. Biliyor musunuz? Çilemada ya kışın bodruma gidiliyor. Ne var? Turist çaycıyı dövüyor. Aa, bizim İngiliz sıkılmıştır canım. Turist çaycıyı dövüyor diyor da. Bizim İngiliz diyor. Sıkılmıştır. İngiliz ki bu lan. Canım işte bizim İngiltere'den getirdiğimiz futbolcu, patron, yeni transferimiz, ne o dört, for, ne for, extrafor, ekstrafor, santrofor, bizim İngiltere'den transfer ettiğimiz santrofor ve... Çaycıdan viski istedi, vermeyince boğmaya kalktı. Hay Allah bunlar böyle, abi, her şey patrona söylerler, git sen içi bağlı orta tamam, ayır onları ben geliyorum tamam. Bizim İngiliz, sıkılınca böyle yapıyor olabilir. Ne biçim futbolcu lan bu böyle? İyi futbolcu, çok iyi futbolcu patron. Bu sene bizim gol kralı adayımız. Olur böyle şey? Çaycıdan viski istiyormuş. E bunlar içiyor yani İçmezse kan çıkar. İçkar? Ee, kan yapar. Ya içki, onun için içiyorlar. Allah Allah! Bu kadar yıldır viski içerim, kan yaptığını ilk defa duyuyorum. Ya ben de bilmiyordum, Tony söyledi. Tony kim? Tony işte bizim şimşek Tony, şimşek Tony. İngiltere'de hangi takımdan transfer ettiniz bu Tony'yi? Chesterpool Senal. Ne? Chesterpool Senal. Ne olan bu? Karma. Ne karması? İngiltere karması, yeni bu. New London karma. Tony. Tony. Şimşek Tony. Dünya kupasıyla oynadı mı herif? Oynadı. He. Ama bu dünyada değil. Nasıl? Öbür dünya. <gülüyor> bu dünya kupasında oynar mı bu Tony? Tony, iyi sponsor. Sen eziyet ver be bu dünya. Aslında siz dünya kupasına dünya kupası mı diyorsunuz yani? Adamlar rakip kaleye gitmeden şampiyon oldular o. Vali Beyazlılar. Vali hanım. Allah maalesef işiniz biraz güç olacak galiba. Niye? Ya e baksana bir de İngiltere'den gelen oyuncuyla uğraşacaksınız. Aa ben ne İngilizlerle uğraştım bana vız gelir. Şimdi Amerikalıları bekliyorum. Hayda! Amerika'dan da mı transfer ettikleri? Yok yok transfer değil şimdi. Suudi Arabistan'dakiler gelecek ya tatile buraya kulübe. Demek evet, iyi İngilizce konuşmasını biliyorsunuz ha? Bu oh, Ne kadar güzel İngilizce konuşuyorsunuz. İtalya'da çok kaldı. <gülüyor> Demek ki, Herrera'nın yakın arkadaşısınız. I want to get my money, nobody pays. I want to bring, nobody gives. What the fucking club is this? Ne diyor bu adam? Severim diyor kulübünüzü diyor. Yani ben bu kulübe severek geldim diyor, koyarım kulübe. Baş koydum diyor. Ben bu sevdiğim kulübe baş koydum diyor. Kim lan bu? Tony. Hangi Tony? İşte bizim Tony. Ha? Tony bizim. No Tony bizim. Tony Mackie. Tony Gillerdenmiş. Tony Gillerden. İngiltere'den transfer ettiğinizi söylediğiniz santfor bu mu lan? İngiltere'den transfer ettiğimiz bu. Hangi dünya kupasında oynamış bu Hergele? Ne bileyim ben de merak ettim. Sorarız patron. Hangi dünya kupasında oynadı lan sen? Hergele. What? What deal? Which which? Which world maşrapa. Kupa kupa. Which world kupa playing football. I don't get you. Ne diyor bu? Onu geç diyor, benim dil diyor. Ben onu geç diyor ha. Hangi Dünya Kupası'nda oynamış bu moruk? 1954, İsveç! Ben nasıl üzülmeyim, elin bin yaşındaki ihtiyar borunu takıma sokmaya çalışıyor iğit oğlu Ulan dedem yaşında mı o yalık I want to drink! Ne diyor? Ben senin deden değilim diyor! Öyle biraz yaşlı gibi duruyorsam da diyor, o da çocukluğumda geçirdiğim bir hastalıktan ötürü saçlarımın dökülmesindendir diyor! Tarama özürlü olmamı da iki ikide bir yüzüme vurmayayım diyor. Sizin futbolcularınızı da cebimden çıkarırım diyor. Ne cebinden? Mont cebinden. Ulan herif iki kelime söyledi, 15 beş takladık ediyorsun be! Ama bunlar derin mana içeriyor Patron, manalı konuşuyor bunlar. Kaç para verdiniz bu ergeliğe? Aman para mı Patron, iki buçuk. Ne? İki bin lira mı verdiniz bu enkaza? İki yüz elli bin liraya ne alıyorsun Patron? 2,5 milyon mu yoksa? 2,5 milyon para mı artık? Bana bak menajer! Bana bak menajer, bu çöplüğe 25 milyon verdik demeyin ha! Aman 25 milyon para mı arttı? 25 milyonu beş milyona Aa, ulandı, patron? 250 milyon lira vermişler! Bravo iki milyar para verdik, 2,5 milyar Al! Patron! Patron! Patronum! Ne tatlı paran var senin de böyle kadar kıymetli bir paranda? Beş milyon verdim bu kele, 2 milyona da Sarıyer'de milli aldım. Hey you! Ne? I want to drink beer. A siktir lan. What? <gülüyor> House Factor ulan. You know? Bir güne bak bir bugüne hey, gece hey. House Factor.